Oh, i̇şlerimi bitirip de şu suyun başına oturunca mil yorgunluğum çıkıyor Vallahi Nazmiye Hanım oh, Bir de ben duymasam yorgunum Ağrıdan sızıdan uyku tutmuyor geceleri Sen oldun bittim hastasın zaten Şöyle sağlıklı bir tek gününü görmedim ki hanım Eh ne yapalım Necip Efendi. Böyle olmasını ben de istemezdim. Doğru. Sen şehirde rahat evlerde yaşamak isterdin. Oralara layıktın ha, ama. Hayır onu demek istemedim. Yine yanlış anladın işte. Yani yo ben yo yo yo yo yo. Gönlünde hep oralar var senin. Bilmez miyim? Beni hastayeden şey buradaki hayat demeyi getiriyorsun. Bir türlü sevmedim buraları. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı Necip Sırası. Abi? Sırası hem de tam sırası. Gel. Siz beni aptal mı sanıyorsunuz? Ha? Siz dediğin kim Allah aşkına? Kim mi? Ha? Kim olacak? Oğlunla ikiniz elbet. Yine mi? Nasıl dilim varıyor oğlum demeye? Yusuf senin de çocuğun değil mi Necip'a? Valla benim çocuğum olmasına benim de... ...nedense bir türlü anlayamadım onu. Yalnız onu mu? Seni de tabii. Hep aynı ağızla konuşuyorsunuz onunla. Bereket, Yakup ona benzemedi. Of, of. Olmaz böyle Necip'a. Bir baba çocukları arasında ayrım yapmaz Yapmamalı Ama sen öteden beri ısınamadın Hey gidi günler hey. Sen Yemen cephesinden döndüğünde Üç yaşına Yusuf. Nasıl da boynuna atılmıştı hatırlasana <gülüyor> Boynuma atılmışmış Ne boynuma atılması Öcü gibi korkmuştu da zırıl zırıl Ağlamaya başlamıştı ne çabuk unuttun Belki benim aklımda yanlış kalmıştır Ya da o günü unuttum da sonraki günleri Hatırlıyorumdur Of, unutsam da yeri değil mi efendi? Tam on iki yıl oldu. On iki yıl ya. Onca açlıktan, sefaletten sonra on iki yıl. Bereket savaştan sonra toparlanabilirsin. Rahmetli babam bana şu toprakları bırakmış olmasaydı... ...dilenemez dilenci olurdu. Yapma efendi. Elbette yaşamanın bu yolunu bulurduk. Herkese babasından, dedesinden toprak mı kaldı? De ki öyle. Peki söyler misin nasıl yapardık? Ne? Canım bir kolayı vardır herhalde Söz gelimi şehre göçerdik Ayın tapta bir dükkan filan işte ne bileyim Hem babam kardeşim Bak hanım, şunu kafana iyice koy Kimseden kimseye hayır yok bugün de Param varsa adamdan sayarlar seni Yoksa rezilliğin danışkasını yaşarsın Baban da tez bırakır kardeşinde. Yani her şeyin başı para mı diyorsun? Ya ne sandın ya elbette para Ağlık bana babamdan kalmadı Nazmiye Hanım Öksüz Necip paranın gücüyle Neciba oldu Bana ne sulamıyorum işte Ne demek sulamıyorum sen hayvanların tıbanını yaparsan sen gölgede keyif çatıyorsun. Hiçbir işe yaramayacak mısın sen? Ben küçüğüm daha. Sen sula çok istiyorsan. Bak ya, Bak kardeşim. Artık bebek değilsin. Kocaman adam oldun. Babama güvenip şuman. Öteki işlerden zaman kalsa bostanı da ben suluyup kavgayı keseceğim. Yok olmuyor. Ne yapsam beğenmiyor babam. Bir eksiklik bir kusur buluyorum. İnan. İnan zamanım olsa seninle çene yarıştırmam. Sen de yarıştırma. Bak Yakup. Bak. Vallahi sabrım tükeniyorum. Ya ne biçim çocuksun sen? Beni düşünmüyorsan annemizi düşün. Aha oh olsun işte babam geliyor. İyi ya yani, hesabını verirsin. Hey, hey hey hey! Durun bakalım. Ya yine bostan sulama bakar nasıl, ha? Size sordu. Ne bu haliniz? Boşu boşuna akıp giden suyun başında siz kavga edin bakalım. A ama baba. Haması maması yok. Yazıklar olsun size be. Baba, baba inanın. Sizin yaşınızdayken el geçindiriyordum ben ev. Buraları dişimle, tırnağımla bu hale getirdim. Kendimi bileli ekmek derdindeyim. Şimdi bile urgat gibi çalışıyorum. Evet baba. Haklısın sus, ama. Söz ya sana. Elesen. Elesen bir de büyük olacaksın ha. Baba Yusuf abi. Sen de sus Yakup. İkinize de yazıklar olsun. Bakın. Ben yolun yarısını çoktan geçtim. 10 yıl daha yaşar mıyım bilemem. Fakat sizler perişan olacaksınız. Hem perişan hem de pişman. Ne haliniz varsa görün. Ha? İşte, i̇şte korktuğum başıma geldi. Başımıza ne geldi ki? Annem. Bir şey mi oldu annemize? Henüz olmadı ama birazdan olacak. Babam şimdi hıncını ondan çıkaracak görürsün. Annemin bir suçu yok ki. Hele şükür anladın. Elbet suçu yok ya. Babamı bilmez misin? Bizim yaptıklarımızdan da yapmadıklarımızdan da annemle pişir. Benim de suçum yok. Sahi. Ben kendi kendime kavga ettim ha? Durup durup kendimi çıkıp geldi şimdi baba? Peki ne yapabiliriz şimdi İstersen hemen sulayın bostanı he, fideler olduktan sonra pek bir işe yaramaz ya Hadi sulayalım da kavga büyümesin Ya sulayalım Hadi evet. Yusuf abi he. Aslında sen haklısın he. Keşke ta ilk dediğinde sulasaydım da Bunlar hatı gelmeseydi Neyse bana. neyse üzülme artık Olan oldu biten bitti Hadi biz bundan sonra iyi geçirelim biz kardeşiz Haklısın be Yusuf ağam hadi. Ah, hadi ben de şuradan biraz önce biçeyim ha? Bir, bir, bir. <gülüyor> Yusuf ağam be Ne oldu Yakup Ya şey diyecektim <gülüyor> Geliyorum geliyorum Hadi söyle bakalım ne söyleyeceksin Ya biliyor musun <gülüyor> Aslında ben de sevmiyorum burada yaşamayı Geçen sene nasıl eğlenmiştik şehirde değil mi <gülüyor> Hani şu şeker bayramındaki gidişimiz. Ha, i̇şte o zaman. Hani dayım salıncaklara götürmüştü bizi. Benim en çok kara göz hoşuma gitmişti. Ya ben de çok sevmiştim kara gözü. Ha Yusuf'a'm ha. biz de kara göz oynatabilir miyiz? ha? E, ama babam duymasın tamam mı? Vallahi şehre gideceği varsa da gitmez o zaman. Canım nereden duyacak şimdi? Hadi kara oynayalım biraz. Ben kara göz olayım sen de Hacivat ol. Hadi. Tamam. Hay hak! Ya kara gözüm! Sen hiç anlamıyorsun ilmi hikmetten! Yahu kim almış o kilimi mektepten? <gülüyor> Kuşlara da niyet çektiririz değil mi? Çarşı ekmeğinin içinde kıyma kebabı da yeriz. Ee? Sonra yuvarlak tatlı Oo. Allah! Ah şu bir vazgeçse babam... Belki sen okula başlarsın orada ha? Babam gitmez ki şehre. Bizi değilse bile annemi düşünmeli. Zavallı kadıncağız hep gizli gizli ağlıyor. Sadece niye ağlıyor kendimiz. Galiba akrabalarını <gülüyor> üzüyor. Belki de yengem gibi, komşular gibi rahat yaşamayın. Oradayken nasıl iyileşmişti gördüm. Ama buraya gelince... ...şu derenin kıyısına oturup hep böyle uzaklara doğru bakıyor. Sanki oralardan biri onu alıp da götürecekmiş ki. Peki, sence babamız onu niye üzüyor? Nereden bileyim kardeşim, nereden bileyim. Büyüklerin işini akıl ermiyor ki... Eyvah, annemle ya, babam geliyorlar. Evet, hadi evet, hadi evet. biz işimize bakalım. Bak, hadi, Bak, bak, bak. Gördün değil mi? Burada hala çene çalıyorlar işte. Efendim. efendim bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak. Şu fidelerin haline bak. Canım bak. işte sulamışlar fideleri. Hayvanlar için ot da biçmişler. Daha ne yapsın çocuklar? Yapma yahu. Beni destekleyecek yerde onları tutma hanım Neymiş? Ot da bitmişler. Ah Yusufa. Adam olsa kimseye iş düşürmez. Koca delikanlı oldu Hala dört elle yapışmıyor işe güce Yani her işi Yusuf mu yapacak Kim yapacak ya Hepi topu 20 dönüm arazi için paralı adam mı tutacak Yeter artık Necip ha Tutturmuşsun Yusuf ta Yusuf Daha çocuk sayılır o Bak ben onu bunu bilmem Çocuklarımın iş bunu olup daha bu yaşta Kuruyup kavrulmalarına göz yummayacağım Bundan böyle ne Bana karşı mı geliyorsun artık Hayır karşı gelmek değil de. bu bir anne olarak çocuklarımı düşünüyorum ve de aklın yolunu gösteriyorum sana Aman ne akıl ne akıl <gülüyor> Çocukların aklını çelmek ne zamandan beri aklın yolunu göstermek oldu ha Aferin Nazmiyane aferin Bu çocuklar ileride ikimizi de sokağa atarlarsa hiç şaşırma Bak yine sözü ters yana çektin Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun Yo yo senin ne dediğini çok iyi anlıyorum ben On altı yıllık karısını tanımaz mı insan? Eh, eh, eh. Sen öyle diyorsan ne söyleyeyim sana? Bunca acı tatlı günden sonra. Ne acı günün oldu ki senin Nazmiye Hanım? Acının alasını ben çektim ben. Peki ben hiç çekmedin mi? Hı? Tamam sen Yemen cephesinde savaştın. Ama ben de burada savaştım Necipa. Eşimden dostumdan uzak... Dayanıksız tutanaksız bir genç kadındım o zaman. İlk çocuğumu nasıl doğurdun Üç yıl nasıl büyüttün babasız çocuğu Bunu bir ben bilirim Açlık bir yandan hastalık bir yandan Hele yalnızlık Peki sevgili babanla Kardeşin niye alıp götürmediler seni Buralara kime bırakacaktım he? Sonra Elgün ne derdi Bırak ya bırak şimdi eski defterleri Yoklamayı Eski defterleri yoklayan sensin Duyan gören de bugüne kadar hiç çile çekmediğimi Hep hazıra konduğumu sanacak şu çiftlik sevdan benim de gençliğimi yiyip bitirdin Ecipa. Oo, demek öyle. Evet, öyle tabi. Tamam öyle. kadın, tamam, tamam. Madem öyle, daha fazla çile çekme. Evlendik evlenelim bir tek gün yüzün gülmedi. Ne beni beğendin ne de hayatımı. Heh. Sanma ki ben de senden çok memnundum. Namusundur deyip sustukça şımardın. Şimdi de karşı gelmelerim başladı, ha? Bana bak. Bulunmaz Hint kumaşı değilsin tamam mı? Bak artık başının çaresine. Peki Rücba. Başımın çaresine bakarım. Giderim babamın evine. Ama oğlunla gideceksin. Sevgili Yusuf'umla. Anasını sultanlar gibi yaşatır artık orada. Tamam. Yusuf'la giderim. Babam gelin ona da yetecek ekmeği var çok şükür. Peki Yakup ne olacak? Yakup mu? Ee, o burada benimle kalacak elbette. Bakıyorum her şeye karar veren sensin Necip Yusuf'la ikimizin gitmesine Yakup'un burada kalmasına Elbette ben karar vereceğim evin erkeği benim Hayır Necip Buna mahkeme karar verir Şimdilik ikimiz de boşa konuşuyoruz Fakat ben gideceğim Yusuf'la gideceğim üstelik ama sen rahat ol Tamam güle güle Güle güle uğurlar olsun size <gülüyor> Hadi şurada biraz soluklanalım da sonra devam edelim yolumuza. Ya, ya, ya, i̇yi olur. Hem atlar da soluklansın biraz. Bakıyorum atlarla çok ilgilisin delikanlı. Oğlum attan anlar kardeş. Çok güzel. Atlarla arkadaşlık iyidir bacı. Çoğu insandan daha iyidir atların vefası, dostluğu. Bilmem fark ettiniz mi ben kamçı taşımam. İnsanlarla konuşur gibi konuşurum şunlarla. Anlarlar vallahi. Haklısınız. Ben de konuşurum atlarla. Hele kara kızlı Babam onlara iyi davransa bari. Yapma oğlum. Baban da insan. Hem de iyi insan ama çok çekti. O yüzden biraz hırçın. Haklısın anne. Haklısın. Bunlar olmasa iyiydi ya oldu işte. Boş ver. İnsanlık halde. Boş ver. Üzülme artık üzülme. Eee? Akşama şehirde olur muyuz arabacı dayı? Bu bize bağlı bir şey evlat. Yollarda fazla oyalanmazsak akşamüstü işte orada oluruz. Hemen toparlanalım o zaman. karanlar kalmayalım bari. Doğru söylüyorsun bacı. Bir de ileride soğuk pınarın orada mola veririz. Atları sularız. Biz de karnımızı doyururuz. Sonrası Allah kerim. Hadi in arabaya bakalım. <gülüyor> Yusuf oğlum tut elimden de arabaya çek beni. Hadi. Olur anne. Hadi. hadi hop. Oldu <Gülüyor> <Ay. Gülüyor> <Gülüyor> Hadi yolumuz açık olsun Dur <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Annemle Yusuf Ağamşehir'e varmışlardır değil mi baba? Ne bileyim ben o. Yollarda çok eğleşmemişlerse varmışlar. Baba. Hı? Biz neden onlarla gitmedik? Ne o Yakup? Senin de mi gözün oralarda? Yok, yok canım. Öylesine sordum. Yani diyeceğim ben de dayımları görürdüm. Sonra seninle dönerdik birlikte gitseydik. Boş ver oğlum, boş ver. Dayımları göreceksin de ne olacak? ...hem gidiş geliş dünyanın masrafı. İyi de baba... ...masraflı olur diye hiç gitmeyecek miyiz şehre? Gitmez olur muyuz? Yavrum gideceğiz elbet. Kışa doğru gideceğiz. Şehirde alacaklarım var. Yavaş oğlum, yavaş ha. Deli Tay büyüdü artık. Ona bir eğer yaptırmamız gerekiyor. Hem geçen yıl sattığımız sebzelerin paralarını da toplayacağız esnaftan. Ee, sonra? Sonra mı? Ne sonrası? Yani sonra dayımlara uğramayacak mıyız? Dedemgile gitmesek de olur da dayımlara uğrayalım baba. Onları çok özledim. Hele önce tımarı bitirelim de yemeğimizi yiyelim. Onların günü gelince düşünürüz. bakayım oğlum hadi hadi. Peki. peki. Şey baba. Aha. Ne yiyeceğiz bugün? Ne mi? Domatesle peynir ekmek tabi. Bir de karpuz keseriz sonra. Yavaş oğlum delenme. Ooo oh, gel keyfim geldi Domates, peynir, yine baba. Yine ne oldu Yakup? Kızma ama baba ben domates ekmeği hiç sevmiyorum. Ama yanında peynir var evladım. Mis gibi yağlı peynir. Bir de karpuz. Ee, her gün tencere kaynatılmaz ki. Annem varken kaynıyordu ama. Bak evladım. Daha küçüksün aklın ermiyor. Soframıza gelen nimetler kolayına gelmiyor. Atalarımız ne demiş biliyor musun? İşten artmaz, işten artar. Dur oğlum dur. Ee, herkes her gün iyi şeyler yemek ister istemesine de. Ben her gün iyi şeyler yelim demiyorum ki. Domates ekmekten hoşlanıyorum. Peki. Ne yemek istiyorsun ha? Ne mi? Hı. Ya şey yemek istiyorum. Heh. Fıstıklı pilav. Ha? Bir de ha. yoğurtlu yarma çorbası. Üstüne de kaymaklı kadayıf ne dersin? Yok yok kadayıf olmasa da olur. Ama pilav... Bak Aha. oğlum bak. İnsanların çoğu senin beğenmediğin domates ekmeği bile bulamıyor. Sana çocukluğumu anlatsam ağlarsın vallahi. Bırak çocukluğumu, seferberlikte çektiğimiz açlık... ...dille anlatılır gibi değil. Cepheden döndüğümde rahmetlinin en daha hayattaydı. Koca bir kazan bulgur pilavını bitirmiştim. Tencere değil oğlum la böyle kazan kazan. Hiç doymam sanıyordum. Ee? Soran ne oldu baba? <gülüyor> ne olacak? Hastalandım tabii. Görüyorsun fazla oburluk insana zarar veriyor. Yavaş ya. oğlum uysuzlanma hop. Ee, baba tamam da ben tencere dolusu demiyorum ki. Bir tabak pilav olsa bana yeter. İyi de asla oğlum. Şimdi nereden bulayım pilavı ha? Ya o zaman yumurta pişirelim. Pekala, pekala. Şu tımarı bitirelim de. Sen bu saatten sonra mutlaka ocak yaktıracaksın bana anlaşıldı. <gülüyor> Ocağı ben yakarım baba. Zaten bağ çubukları hazır, bir kibrit tamam. Sen de karanlık inmeden gaz lambasını yak, annem hep öyle yapardı. Yakup! Bak oğlum, artık annenden söz etme bana tamam mı? Niye baba? Daha küçüksün oğlum. Günü gelince anlarsın, şimdi anlatsam da anlamazsın. Anlarım, şimdi anladım. <gülüyor> Bizi bırakıp gitti işte. Ama baba doktora gitti, niye kızıyorsun? Doktora ama? muhtar anlamam ben, gitmeyecekti. Yani ben şimdi annemle tamam, abim... Tamam tamam kes kes. Hadi git ocağa yak. Madem ki yumurta diye tutturdum bu saatte, yiyeceğin şeyi hak et. Peki baba. Şunlar gidenin ateşi de hemen sönüyor mu ne? Demek oğlunu da al git dedi ha kızım. Öyle oldu baba. Biliyorum aslında kötü niyetli değil. İstiyor ki evde herkes durup dinlenmeden çalışsın. Ben hastayım ancak ev işlerine yetebiliyorum. Çocuklar da daha küçük. Onun gönlünce iş çıkaramıyorlar. Böyle olacak. Sen onu bırak, bırak da, da çocuklara anlat. Onlara ne dediniz? Ah, çocuklar. Hmm. Yusuf biliyor da Yakup daha dünyadan habersiz baba. Babasıyla bereket bir o konuda anlaşabildik. Zaman içinde alıştıra alıştıra söyleyecek ayrılacağımızı. Yakup doktora geldiğimizi sanıyor. Necip'in el nasıl tezse canı da öyle tezdir benim bildiğim. İnşallah pat diye söylememiştir çocuğa. Üzüntüden boynun boğazı şişmese bari yavrucağız. Haklısın baba, haklısın. Belki de çoktan söylemiştir Yakuba. Doğru dedin canı tez diye. Ee, keşke Yakup'u da getirseydin kızım. He? Bırakmadı ki baba. Hem gönlün hem de sofran geniştir senin bilmez miyim? Bak yavrum. Sakın aklına başka şeyler gelmesin. Seni çok sevdiğimi bilirsin. Çocuğunun da senin de başımızın üstünde yeriniz var. Gel gelelim. Bu iş nereden baksan tatsız? Şu iki çocuk olması. Hem artık boşanma eskisi gibi kolay değil. Erkek boş ol deyince bitmiyor. Bahkebelere taşınmak. Şuncu yılı hukuktan sonra birbirini kötülemek. Hoş bir şey değil. Seni anlıyorum baba anlıyorum da. Kovulunca. E, tabi tabi tabi. İyi ki geldiniz. Çok iyi etmişsiniz gelmekle. Bunun çok yararı olacak. Biraz burnu sütürsün Necibinele, sütürsün ki değerinizi almasın. Görsün yalnızlık neymiş. Oh baba, Yakup ortada olmasa, aklım fikrim onda. Eh, üzülme artık yavrum, üzülme. Hayatı böyle öğrenecek. Çocuklar doğruyu da, yanlışı da tanıyarak büyüyecekler. Ya boşanmakta ısrar ederse baba? He? ...ya mahkeme Yakup'u da babasına verirse? İlahi kızım. Elli <gülüyor> yaşından sonra boşanıp da ne yapacak? Öfke işte. He, öfkeyle kalkan ziyanla oturur. Her ziyanda bir derstir insanoğluna. Hadi hadi, bir kahve yap da içelim baba kız. Peki baba. Baba... Hı? ...çok iyi insansın sen. <gülüyor> o senin iyiliğinden kızım. Hem, hem baş ver bunları da sen kendine bak. Necip geldiğinde seni sapa sağlam görsün istiyorum. Görsün de utansın yaptıklarından. Baksana, iğne ipliğe dönmüştün. He baba hele kapıya koş oğlum görüyorsun ben dama aktarıyorum köpekler fena havluyor bak bakalım kim gelmiş Bakayım baba. Of of çatı direkleri iyice çürümüş bunlar da yenilenmeli ya ne zaman durmadan masraf masraf masraf. Bir seni görmek istiyor baba. Töbe tövbe bir de çatıdan indirirler adama. Buyur hayrola bir şey kimi aradın? Selamünaleyküm e. Necip Aleykümselam. Beni tanımadın galiba ağam. Ee, şey... Vallahi yüzün pek yabancı değil ya birden çıkaramadım işte. Hey gidin Necipa ağam hey. Demek çıkaramadın karakoyunlu Hüsam onbaşıyı. İngilizlerin kampında hani. He ee, ha? Demek o günler hiçbir şey anlatmıyor sana. benim anladık da... Sen o günleri söylemeye gelmedin herhalde. Ne istiyorsan onu söyle bakayım ha. Boşver niye geldim mi Neciba. Farz et ki yolum düştü de uğradım. Aman Hüsam'ım. Amma da alıngan olmuşsun ha. Fena bir şey mi söyledim canım. Görüyorsun direğin tepesinden cambaz gibi indim aşağı Bacağım sakat olmasa yanına çıkarsana yardım ederdim ya. Boşver yardımı. Sen ne istiyorsan onu söyle bakalım. Yapar mısın? Ee, şey... E... Bu ne istediğine bağlı Senden ne isteyebilirim ki Neciba Elbette iş istiyorum İş mi? İş ya bilirsin atlardan iyi anlarım Davarlara da bakarım Çok para istemem Neciba Biraz yemek bir de... Vallahi Hüsemanbaşı elimden gelse sana iş verirdim ya mümkün yok şu anda işçi tutacak durumda değilim Kasabalı haklıymış Gitme dedilerdi ya Asker arkadaşıdır eski dosttur diye umutlanıp geldim işte. De. Doğru öyle, canım dur ne diyormuş kasabalı benim için ha. Bilmiyor musun? Nereden bileyim söyle hele ne dermiş ağzı kara kasabalına. Madem istedin söyleyeyim karınla öz oğlunun yediği ekmeği bile çok gördüğünü derler ne diyecekler. Ya, demek öyle ha. Evet böyle kusura bakma hadi eyvallah. Ha. Baba. ha, ne ne şey? Ee, de, de, de, de, de. Sen burada mıydın? Baba ha. Doğru mu o adamın dedikleri? Ne yapıyordun sen orada bakayım? E, şey baba ha, ben oradaydım. Adamın her dediğini de duydum. İnadın mı yoksa ha? Bilmiyorum baba. İnanmak istemiyorum ama adam doğru söylüyordu galiba. E aşk olsun Yakup. En çok sevdiğim oğlumun bana söylediklerine bak. Bir şey söylemiyorum baba. Ama içimde bir korku var. Sanki annemle ağam hiç dönmeyecekmiş gibi. Onlar kendileri istedi gitmeyi. Zorla mı tutacaktım yani? İzin vermeseydin baba. Gönüllerini alsaydın. Ben de suçluyum. Benim yüzümden annem de ağam da çok üzüldüler. Peki ne yapalım Yakup? Hı? Hadi. Çekinmeden söyle ne istediğini. Ya gidelim baba be. Ne olur gidelim şehre. Çok özledim onları. Hem... Evet. Ee, hem ne? Şey diyecektim. Ha, yani... Söyle söyle çekinme söyle. Biliyorsun baba işte çamaşırımız, yemeğimiz... Kız ama ya, halimize bak dilencilere benzedik. Ha, ya haklısın oğul. Düzenimiz allak bullak oldu. Sanırım en doğrusu senin dediğin. Gidecek miyiz baba? Gitmeyip de ne yapacağız ya? Baksana bu rezilliğin ucu bucağı yok gibi. E, ne zaman? Ha ne zaman baba? En kısa zamanda oğlum. En kısa zamanda. Aslan baba benim Yani önce siz gireceksiniz öyle mi? Evet Selman oğlum. Sen götüreceğin eşyaları yükledikten sonra buraya gel. Olanla ikimiz hemen atlarız yanına. Eee sonra ne yapacağız Neciba? Kasabaya dönerken de beni bıraktığın yerden alırsın. İyi anlaştık. Ama paramı peşin isterim Neciba. Öyle ya, insanlık hali. Tamam da <gülüyor> seninle işimiz bitmeyecek ki bir gidip döndükten sonra. Belki bizim evi de taşıyacaksın Selman oğlum. Ah şu mesela. Ya. Aman iyi, iyi. Ama yine bu gidişin parasını peşin alırım. Acaba. Kusura bakma. Tamam tamam. Söyle ne kadar istiyorsun? Ee, i̇ki kişi gidiş, bir kişi dönüş. Yetmiş beş kuruşunu alırım. Hani insanlık haliydi Selman oğlum. Dönüş parasının için peşin istiyorsun. Ee, ne fark eder acaba? Nasıl olsa mutlaka dönmeyecek misin? O hiç belli olmaz Selman oğlum. Yola gidenin hali belli mi olur? Gidip gelmemek de var. <gülüyor> o da doğru ya. Neyse, 50 kuruş olsun bari. Hadi ben kaçayım. Ha, ee, en geç 3 gün sonra buradayım. Ee, hazır olun da fazla beklemeyelim. Olur Selman oğlum. yarından sonra her gün seni bekleyeceğiz. Tamam, hadi eyvallah şimdi Güle güle, güle güle. kamyoncu niye gelmiş baba? Gideceğiz ya onun pazarlığını yaptık. Ne zaman baba? Ha? Ne zaman? Yarın mı baba? Yarın Yoğur mı? Dur be Yakup belli değil daha. Daha belli değil mi? Aa amma da sabırsızlaştın ha. Belli değil dediysek en fazla üç gün. Üç gün? Bakarsın günlük. evet hafta sonu oradayız. Ay yaşasın gidiyoruz. <gülüyor> gidiyoruz, gidiyoruz, Yeter, <gidiyoruz. gülüyor> <Gider>, yeter <gülüyor> <Gider, gülüyor> Yakup yeter. Babam benim. Da bırak artık yeter. <gülüyor> Bana bak, ha. hem hiç düşünmüyorsun, biz şehirdeyken kim bakacak hayvanlarımıza tarlamıza ha? Vay, sahi doğru ya, baba be, ha. keşke geçen gün gelen amcaya iş verseydin. Ha, evet doğru ya, ama kaçırdık bir kez, canım zor değil ya, gider buluruz Karakoyun köyünde, buluruz baba, emanet ederiz hayvanları, sonra ver elini ayıltafa! <gülüyor> Amca! Ya bu araba kendi kendine nasıl çalışıyor? Yeter oğlum şoför amcanı çok rahatsız ediyorsun. Genç arkadaşıma ilişme acaba? Bana bir zararı yok. Baba! Haa yine ne var Yakup? Aklıma geldi de biz kamyonla gidiyoruz. Peki annemler niçin at arabasıyla gittiler? Anneni kamyon tutar oğlum. Nasıl yani? Ne bileyim baş ağrır, midesi filan bulanır. Baba! Helba beni de... Yakup! Hı? Yakup! Oğlum, Oğlum ne oldu sana ya? Baba! Kusura dur! Dur dur! Aman, dur! Yapma! Yapma! Ay. yapma. Ay. Yahu Selman Bey oğlum bu ne hal böyle ha? Olur böyle şeyler acaba? üzülme. Birazdan soğuk pınarın orada duracağız. Hem çocuk açılır hem de kamyonu temizleriz. Muhy! <gülüyor> Hazırlıksız yakalandık. Kusura bakma Selman Bey oğlum. Dedim <gülüyor> ya Necibe, bunlar yolculukta olan şeyler. Yakup! Yakup dur! Yav, yavaş, yavaş evladım yavaş ha! <gülüyor> <gülüyor> ya baba bana mendilini... <gülüyor> Lan, <gülüyor> soy, <gülüyor> dur dur dur! Allah Allah! Bir de erkek olacaksın canım! <gülüyor> Nazmiye! Nazmiye kızım! Geliyorum Ha, gelirken biraz peryavşanı da getir kızım. Peki baba, peki. Hasta filan demeden koşturuyorum seni ya. Ne yapayım, ne yapayım? Başka çarem yok ne diyeyim. Hayrola baba, bir şey mi <gülüyor> oldu? Sancın mı var yine? E, yok yo, yo. yok hiçbir ne şey mi Ne bileyim peryavşanı isteyince birden ödüm koptu da. Yoksa yine böbreklerin diye mi teylaçlandı? Yok dedim ya kızım yok yok yok öyle bir şey telaşlanma. Hani malum soğuklar başladı <gülüyor> e, <gülüyor> Önceden tedarikli olayım dedim. Sancının gelmesini beklemeden peryavşanı her hastalığın önüne geçer kızım. Hadi hadi. İna da de içsen iştahını açar. Efendime söyleyeyim, sızılarını alır. Aman ilahi baba, sana göre dünyanın en iyi ilacı bu per yavşanı. Kızma ama alt tarafı acı bir ot. Öşver sen sen. Rahmetle annen biraz sözümü dinleseydi. İyi de babacım anneme per yavşanı ne edecekti? Doktor Yasef bile çare bulamadı ona. De, bırak o pis herifi, para göz herifi. İstese bulurdu ya. Gittik gencecik kadın. Kırkına bile varmadan. Bizi öksüz bıraktı gitti işte. Haklısın baba. Haklısın da ölenle ölünmüyor ki. Kusura bakma kızım. Senin de dertlerini depreştirdim. Oysa seni başka şey için çağırmıştım. Niçin için çağırmıştın baba? Şey diyecektim biliyorsun. Soğuklar başladı. Karşı odanın yüklüğünde bizim paşa mangalı var. Şöyle nar gibi bir ateş yaptı odamız ısınsın ha. Birazdan Yusuf da gelir. Çocukcağızın kemikleri buz tutmuştur. Mangaldan sonra kahveye sıra gelecek değil mi baba? <gülüyor> ee, olacak artık o kadar değil mi ya? <gülüyor> ee, peki baba mangal kömürümüz var değil mi? <gülüyor> var, var var var. Sağ olsun kardeşin Kazım. Kışın ucu görünmeden her şeyi hazır eder. Yiyeceğimizi de içeceğimizi de yakacağız. Kapı mı çalınıyor ne? Eee ben pek öyle bir şey duymadım da he. Aa, hayrola bu saatte kim olabilir ki? Yoksa Yusuf hastalandı da dayısı eve mi yolladı? Aaa bir dakika bir dakika geliyorum. Bir dakika. Aaa Nazmiye Hanım. Nazmiye Hanım çabuk aç kapıyı. Bu onun Necip Han'ın sesine benziyor. Geliyorum geliyorum. Aaa Necip Han sensin ha. Aman Allah'ım bu ne, Yakup oğlum. Dur hele dur, sen geç oradan ben taşırım. Yok yok, ver bana. Yakup, oğlum canım yavrum ne oldu sana böyle? Peki, peki al bakalım. Ah, kollarım kopmuş zaten. Yakup, Yakup beni duyuyor musun güzel gözüm? Ah, ne oldu bu çocuğa Necip ha? Bir yerden mi düştü yoksa? Yok ben Nazmiye Hanım, biraz kamyon tuttu. Kusunca böyle güçsüz kaldı işte. Oh. Çok şükür. Birden ödüm koptu çocuğu kucakta görünce. Burada daha dikilip duracak mıyız hanım? Ah doğru ya. Neyse hadi içeri girelim. Nazmiye! Nazmiye! Kimmiş gelen kızım? Şey baba Yakup'la babası. Kim dedin? Meçip mi? <gülüyor> ah, evet baba. Oh <Gülüyor> hoş gelmişsin Necip, hoş gelmiş sayfalar getirmişsin. Hoş bulduk efendim, <gülüyor> sağ ol. Ee, şey <gülüyor> öpeyim. Efendim. El öpellerin çok olsun oğlum. Hele gel şöyle yanıma otur, gel, gel. He. İyi ettin çocuğu oraya yatırdığına kızım. Üstüne de hemen bir yorgan yavrum. Boşuna dememişler yolculuğun bin hali var diye. Sahi sahi telaştan soramadım. Ne oldu çocuğa Necip? Yok canım korkulacak bir şey yok. Yüzünüze güller biraz kustu falan da. Aa, i̇yi iyi aman aman önemli bir şey olmasın da. Ee, birazdan kendine geliyorum. Ee baba ben ateşi yakmaya gidiyorum. Konuğundan sen ilgilenirsin artık. <Gülüyor> Konuk dediğin kim be kızım? Kocan değil mi? Hadi hadi, ateşi hazırla da bizim kahveleri yetiştir önce. Zahmet olmasın efendim. <Gülüyor> ne zahmet be Necip? Yahu ben aç mısınız, tok musunuz diye sormadım ya. Şey, şimdilik pek aç değiliz. Birazdan Yakup da kendine gelince belki o zaman. Eh siz bilirsiniz, siz bilirsiniz. İyi de çiftliği kime bıraktınız? Aa, ...şey çiftliği... E, ...şey vardı... ...benim bir asker arkadaşım İsa Monbaşı... ...bir ayağı sakat Karakoyun Köyü'nden... E, ...beş on günlüğüne o bakacak. Sonra? Valla... E, <gülüyor> ...sonrası... ...size bağlı bir şey. Nasıl yani? Nasılı şu... <gülüyor> ...hani... ...düşündüm de... <gülüyor> He. Yani diyorum Nazmiye Hanım inat etmezse e, Yeniden bir araya gelelim eh, Güzel peki peki çiftlik Ben de onu diyecektim Sizin kararınıza göre davranacağım Nazmiye Hanım kasabaya dönmek isterse döneriz Burada kalalım derse eh, Ne yapalım Satarız çiftliği Bakarsın. Ya, devam etsene Necip, çekinme konuş. Allah Allah. Nasıl anlatmalı bilmem ki. Yani yani diyorum. Bakarsın Nazmiye Hanım istemez beni. Olur ha? <gülüyor> İlahi Necip, İlahi Necip. <gülüyor> evet. Biraz kalbini kırmışsın. Çok üzüldü Nazmiye ama... ...böyle şeyler büyütmeye gelmez. Pırlanta gibi iki oğlunuz var. Ee, aç açık değilsiniz. Ya, derdiniz ne size? şey Aslında Nazmiye Hanım biraz fazla alıngan. Ne olacak? Karı koca hiç atışmaz mı? Atışır tabii. Siz rahmetliyle kavga etmediniz mi söz gelin, Ya, ya, ya, ya. Bizim hiç çıtımız çıkmadı. Rahmetliyi el üstünde tutardım. Hani övünmek gibi olmasın. Var mı, yok mu doktora verdim iyileşsin diye. Doktor, "Yesef, benden kazandığıyla bir apartman dikmiş olmalı." Canım ben onu demek istemedim. Olur ufak tefek ağız kavgaları yani. Eh, İyi de ne cipri? İnsan öz oğlunu böyle hor görmez ki. Yusuf aslan gibi çocuk. ...efendi, çalışkan, saygılı. Bak şimdi dayısının yanında çalışıyor. Kazım'ın dediğine bakarsan... ...dükkanda kaç çeşit baharat, aktariye varsa... ...hepsini öğrenmiş. Kazım dayısı çok akıllı olduğunu söylüyor. Ah, Bir de okusaymış bu çocuk diye de yeriniyor ya. Ee, belki de haklısınız. Ee, gel gelelim... Kasaba işleri buranınkilere benzemez. İnsanın gözü her an fidelerde, kümesde, ahırda, ağılda olacak. <gülüyor> neyse, neyse. Demek ki kısmetimiz bu kadarmış. Dur canım, dur, dur. Dur bakalım. Dur bakalım Nazmiye Hanım ne diyecek bu konuda ha? He? Hele gelsin de bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Nerede kaldın kızım? Nerede mutfaktaydım kaldın? baba mutfaktaydım. Ocağı yaktım bir çorba oturttum ee, anca gelebildim. Oldu o zaman. Öyle konumuz konuğumuz var. Çorba Yakup'a da iyi gelir. Yakup hala düzelmemiş galiba. Düzelir düzelir. <gülüyor> Çorbanın kokusunu alınca... ...oğlak gibi ayaklanır. <gülüyor> İnşallah. Nazmiye... Kızım bakıyorum Necibe hoş geldin bile demedin. Biraz ayıp olmadı mı? Ha? Baba gördün telaşımı fırsat mı oldu? Ee, hadi, hadi hadi Sen daha gönlünü düzeltemedin biliyorum. <gülüyor> Hep tellisindir sen. <gülüyor> eh, bu kadar mı fazla artık ama. Hoş geldin <gülüyor> Necip'a. Hoş bulduk Nazmiye Hanım. Yahu. <gülüyor> ...beni bilmez misin, he? <gülüyor> Süt köpüğü gibi hemen kabarırım... ...sonra da çabucak geçer of kem. <gülüyor> Hadi... ...bağışla artık... ...bir kusurdur işledik. Neyse... ...inşallah bundan böyle olmaz. Hadi Yusuf hadi, sen şöyle, kardeşinle babanın arasın otur bakayım. E, Nazmiye kızım, e, sen de Necip'in yanına şöyle. Tamam, tamam. buyurun bakalım. Buyurun. Hadi, buyurun. hadi başlayalım, Neyseydim buyurun. Yakup'un geleceğini, taze hazırdım gelirken. Artık yarın akşam alırım. Yusuf ağam. İyileşirsem yarın beni götürür müsün dükkana? Kardeşim olur ama önce iyileşmen şart <gülüyor> hadi yemeğini soğutmasın. Çiftliği hadi. kime bırakmıştınız Necip Ağa? Öyle biz konuşurken sen yoktun bir asker arkadaşım vardı Hüsam ona bıraktık üç beş günlüğüne. Benim tanıdığım biri mi? Ee, hayır tanımazsın ben bile zor tanıdım yıllardır görmemiştim. Ee, adam ilk geldiğinde babam onu işe almadı ama sonra ben buldum onu. Nerede buldun oğlum? Çarşı camisinin orada dileniyordu. Sonra geldim babama söyledim. Peki evi barkı nasıl bıraktınız bir dilenciye? Canım dilenci filan değil aslında. Biraz şey nasıl diyeyim benim kabahatim oldu. İş yok demeseydim cami kapısında mendil açmak zorunda kalmayacaktı adam. Ee, ne demişler düşmez kalkmaz bir Allah. İyi yapmışsın Necim. Yoksula, derman Sırakları olmak sevapların var. en büyüğüdür. Çiftlik işlerinde anlayan biri mi bari? Anlamaz olur mu canım? Adam karakoyunlu köyünden toprak adamı. Askerde çok becerikliydi. Onbaşı olmuştu e, yılına kalmadan. Hani dedim herkesin harcı değildi o iş. Canım sen kendine ne bakıyorsun? Bir kere sen şehir kızısın. Sonra zayıfsın. Doğru, doğru. Hadi dur, şu çorbadan alayım çok güzel olur. Sırası gelmişken konuşalım. Ee, çiftliğe yeniden dönmek ister misin Nazmiye Hanım? Hani ola ki açık havayı falan özlemişsindir. He? Yok Necip ağa dönmek istemiyorum oralara. Burada iyileşirim bakarsın. Kazım bir fırsatını <gülüyor> bulursa <gülüyor> hastaneye götürecek. Götürür Kazım. Yeter ki işlerinden başını alabilsin. Ha, demek Kazım'ın işi iyi <gülüyor> ha? Çok güzel oldu. İyi, iyi, i̇yi. Onun gölgesi üstümüzde olmasa perişan olurduk sağ olsun. Hiçbir şeyimizi eksik bırakmaz. Bana da kız kardeşim... ...Dürdane'ye de çok düş Sahi yahu. Dürdane hala nerede? Ortalarda görünmüyor. Ha. Dürdane günlerde ...akrabaları gezip hasret gideriyor. <gülüyor> Nazmiye'nin gelmesi... ...ona yaradı ya. Ne baba, yıllardır baba. dört duvar arasında. Bir soluk ha. almak onun da hakkı. Hep benim yüzümden. Bana bakabilsin diye... Yaşlılık kötü de başkasının bakımına muhtaç olmak daha da kötü. Artık üzülmeyin baba. Ee, oh, biz de buraya geliyoruz işte. Nazniye hanım, çocuklar, ben sizi yalnız bırakmayız. Ne? Siz de mi geliyorsunuz? Aman Allah'ım ne kadar güzel. Ya Yusuf, duydun mu? <gülüyor> duydu, duydu kana. Selamun aleyküm Kazım. Oo, aleyküm selam. Necip Enişte hoş geldin. Oğlum Naci bir iskemle getir. Yok yok Kazım yo, oturmayacağım. Şöyle bir uğrayayım dedim de. Niçin böyle ayaküstü Necip Enişte? Otur bir şeyler iç. Çay kahve. Ya sağ ol sağ ol. Sağ ol. Hayrola? Hayırdır korkma. Ee, bugün de yarın da... ...kasabaya döneceğim de... ...şey diyecektim. E... Çekinme enişte söyle elimden ne gelirse. Sağ ol Kazım Kazım bilirim bilirim de... E, ...hani... ...bizim için bir dükkan araştırsan diyorum hatta bir de ev. Enişte yoksa... Evet usum, evet. Ben de götüreceğim buraya. Peki çiftlik? Çiftliği satacağım elbet. Dükkanı evi neyle alırız yoksa? Ee, şey ben kaçayım artık Kazım yakında uzun uzun görüşürüz. Esnafta biraz alacağım vardı, onlara bir görüneyim ha. He, eh, güle güle neci ben işte. Yakında görüşmek üzere. Ay, sen bırak. Taşınma işi Ay. de bitti. Ah, bitti ama. Biz de bittik dur danihallah. Ee, kızım boşuna dememişler. Ev değil evran diye. Dur, dur bakalım. Asıl zorluğu bundan sonra göreceksin. Hayırlısıyla bir ev bulun da... Bulunmasına bulunur ya Elbette hala... Elbette bulunur kızım... Gel gelelim kesenize göre olanı bulmak zor... Hem ucuz hem de iyisi olsun dersen... Elimizden ne gelir... Biraz burada idare edelim hele... Olay. Bu arada eşe dosta haber veririz... Bizim için uygun bir ev araştırırlar... Olur olur tabi dert etme canım... Her işin başı can sağlığı ya. kızım... Bir de beklemeyi bilmek... Haklısın dur anne hala... Haklısın... Dükkan işi kendiliğinden oldu işte... ...günün birinde bize göre bir evde bulunur elbet. Ne dert etme dedim ya sana... ...aç değilsiniz, açık değilsiniz. Her ne kadar ev üstüne ev olmaz... ...demişse de atalarımız... ...işte şu odaya eşyalarınızın hepsi sığar. Bizim de kimimiz var yavrum? O konuk bolluğu... ...o düğün sofrası gibi sofralar... ...rahmetli anacığının sağlığındaymış. Zavallı gelin... ...oğlunun kızının mürüvvetini göremeden gitti. Diyeceğim... Ev suyu çekilmiş değirmene dönmüştü. İyi ki geldiniz vallahi. Evimiz şenlendi ayol. <gülüyor> Sağ ol hala. İyiliğin unutulur gibi değil. Eğer sen olmasaydın anasızlık iyice belimi bükecekti. Hem ana oldun hem de abla. Ne zaman başımız sıkışsa hazır gibi yetiştin. Aman ilahi Nazmiye sizi sokağa atacak değildim ya. Hem babanın hatırı büyüktür yanımda hem de Kazım'la seni evlat gibi severim. Hala... Evlenmediğin için pişmanlık duyduğun oluyor mu hiç? Ama ne bileyim Nazmiyeciğim ne bileyim Allah Şimdi evlenen de pişman evlenmeyen de. Dünyanın işlerini akıl sır ermiyor Ah Aa neyse. Aa hala daha yemek hazırlığına başlamadık neredeyse gelir bizimkiler. Bu şimdi ne böyle kızım bugün de olanı ile idare etsinler. Dünden biraz çorbamız var. Bir de bulgur pilavı yaparız olur bir de. Ah hala ah keşke senin dediğin gibi olsa. Necip abi yeni yeni huylar edindi biliyor musun? Eskiden önüne ne çıkarsam ses etmezdi. Şimdi yemek beğenmez oldu. Aa, duaf neden acaba? Ne bileyim hala, ne bileyim. Ah, aslında biliyorum galiba. Alışamadı buraya. Yok dükkan karanlıkmış, ham basıkmış, boğulur gibi oluyormuş işte falan filan. Kim bilir belki de haklıdır. E sen nasıl çiftliğe alışamadıysan o da buraya alışamadı herhalde. Sana bir şey diyeyim mi hala? İyi ki evlenmemişsin. Aman yeter artık kızım. Durmadan kendine dert bulup işleniyorsun ayol. Ne yapalım? Herkesin kendince uyluğu var. Kalk hadi kalk hadi. Madem Necip yemek seçiyor hadi. Gel güzel bir etli nohut yapalım. Yanına da bir pirinç pilavı. Dürdane halanın yemeğini de beğenmezlik edemez ya artık. <gülüyor> pilavı ben pişiririm. Yakup kaç gündür istiyordu. Bak gördün mü yüzün hemen değişti. Kendine eziyet etme. Her şeyin kolayı bulunur. Yeter ki geçinmeye gönlün olsun. Yusuf, Yakup nerede? Hayri dayı dantartı demiri istemeye gitti baba. İyi de bizimkine ne oldu? Valla bilmiyorum, sabahtan beri ortalarda görünmüyor. Peki, müşteri böyle bekleyecek mi? Neredeyse gelir baba, gittiği yer hemen şuracıkta. çıktı ki bu efendinin işini gördük, ya sonra ne olacak? İkinci müşteri gelince ne yapacak? Sen canını sıkma baba. Elimizdeki iş bitince Yakup'la birlikte bizimkini arar buluruz. Göğe uçmadı ya. Tabii göğe uçmadı çünkü buğdayların arasına karışıp gitti. Ne zaman gözünü dört açacaksın sen? Baba bunları sonra konuşsak. Ne no, Beyimizin kanına mı dokundu? Baba. Hmm. İşte Yakup geliyor. Koş biraz Yakup aç adımlarını. Evet iş adamı dediğim böyle olur. Bak nasıl da titizleniyor. Kusura bakma efendi ama biraz fazla oldu galiba. Olur mu beyim olur mu? Müşteri bekletilir mi üç kuruşluk bir kantar demiri için? Canım ne olacak ölmedi ki? İşte geldi çocuk bu kadarcık şey için gencin gönlü yıkılmaz ki. Beyim siz üstünde durmasanız bile başkası durur. Ne demiş atalarımız? Terzi iğnesini yitirmese günde bir kaftan dikermiş. Olmaz efendim, olmaz. İş adamı dediğin aracına, gerecine sahip olacaktır. E, tamam, tamam. Hadi delikanlı, tart şu bizim buğdayları da bitsin. Olur beyim. Şey, kusura bakmayın. Sıkma canına delikanlı. Size gelince efendi dediklerimi yine de düşünseniz iyi edersiniz. ...demirin işi bitti mi Yusuf Efendi? Aa, kusura bakma Hayri Dayı. İşi biter bitmez... ...yollayacaktım ama... Önemi yok canım, önemi yok. Sonra belirsin. Hayrola, baban nerede? Bilmiyorum Hayri Dayı. Belki de yeni bir kantar demir ...almaya gitmiştir demirciler çarşısına. Bakıyorum üzgünsün. Aa, bir şey mi geçti... ...babanla aranızda? Ne bileyim Hayri Dayı. Aslında pek de haksız değil ya. Müşterinin yanında yapmasaydın. Ne oldu ki? Kayıp kantar demiri yüzünden Açtı ağzını yumdu gözünü. Öyle ki müşteri bile dayanamayıp... Aa, Bu olmaz işte. Ne olursa olsun susmalı o zaman insan. Sonra gereken neyse konuşulur. Ama sizin de dikkatli olmanız şart Yusuf Efendi. Şu buğday tepecikleri neler yutar neler. Neyse neyse ben babanızla konuşurum. Aman ayrı dayı. Sonra babamın dilinden kurtulamam. ...beni çekiştirmişsin falan diye... ...bir başlarsa... <gülüyor> Delirdim mi ben Yusuf Efendi... ...hiç öyle pat diye söyler miyim... <gülüyor> ...hani... ...söz arasında... ...taşı gediğine koyabilirsin Ben yine de konuşma derim Hayri Dayı... <gülüyor> ...bakarsın sonra... Sen o işi bana bırak... <gülüyor> işte Neciba da geliyor... Ben içeri kaçayım <gülüyor> bari... Oh, oh, oh. Selamun aleyküm komşum... ...nasılsın... Hoş gelmişsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hayrola yahu? İş güç saatinde nereden böyle? Vallahi hiç şöyle canım sıkıldı. Bir dolaşayım dedim. Dönüşte de demirciye uğradım. İyi etmişsin, iyi etmişsin de Necim ha. Eee? Yani tam piyasa vakti. Derler ki ticarette gün var yılı besler. Yıl var günü beslemez diyeceğim yılı besleyebilecek günlerdeyiz dükkanı sık sık bırakmaz onu iyi edersin yok şey e, e, pek sık bırakmıyorum e, şu kantar demiri için çıktım aslında şu izbeye dayanamıyorum i̇yi de deneci baba eski işinde pek kolay olmasa gerek öyle deme komşum açık hava yeşillik su sesleri of Burada hapishaneye tıkılmış gibiyim. Yemen cephesindeki esir kampında bile bu kadar daralıp bunalmamıştım valla. <gülüyor> Sen Yemen'deydin ha. Ben de Kanal Harekatı'nda bulundum Neciba. Ha, bilirim o zamanları. Canım fazla da büyütmeye gelmez. Buralara da alışırsın göreceksin. Alışırsın alışırsın. Hiç de aklım kesmiyor ya. Aaa sahi sizin demir tartışın. Canım bu ne telaş böyle. E, fena mı oldu yani ben geldim diye. Bak biraz sohbet ettik. Esnaflık da zaman biraz da böyle geçer Neciba. ha. Yüzümefendi. Buyur ayrı dayı. E, şu bizim demiri getiriver evlat. Başlısın ayrı dayı. Hemen. <gülüyor> Gel bakalım Yakup. Gel şöyle halacının yanına. Gel oğlum. Ben hep yemekten istemiyorum ama. Bir tek Aa. pilavla olur mu yavrum? Ya bana ne? Artık kızacağım Aa. Yakup. Aa. Canım ne istiyorsa onu yesin. Var mı in üstüne? Ha. Burası onun evi. Hay ağzın bal yesin abi. Ne söyleyecektim diye düşünüp duruyordum. Şimdi aklıma geldi. Neymiş aklına gelen hala? Şu ev meselesi canım. Aa. Hani Kazım öğlen uğramıştı ya. Ha. Ne o kızım? Pek içine sinmemiş gibi. He? Açıkçası öyle baba. Ev hem çok eskiymiş hem de çok küçük. Hepi topu iki oda. İyi ama Nazmi'cim elinizdeki parayla bundan iyisi de bulunmaz ki. Canım bir de Necip konuşsun bakalım. Acaba o ne düşünüyor değil mi ya? Benim söz hakkım var mı sanki? Aman efendim siz de pek alından oldunuz. <gülüyor> Karından mı öğrendin, nedir bu? Yoo, babam haklı ah, Kusura bakma Necip'a, hani sen beğenmezsin diye hiç üstünde durmamıştım. Peki, nereden biliyorsun beğenmeyeceğimi? Bugün ben de sorup soruşturdum. İstediğimiz gibi bir ev için paramızın en az üç katı gerek. Bence bir görelim Bakarsın ufak tefek tamirle oturulacak hale gelir. Aa, tabii, hem canım avlusu da çok genişmiş. İnşallah ileride yeniden yaptırırsınız. ...Kazım'ın dediğine göre, yalnızca arsası bile istediklerinden kat kat fazlasını edermiş. <Gülüyor> Nazmiye kızım sen biraz dinlen artık. Ağır işlerin birazını da erkekler yapsın canım. Olur hala, otur. Ay, zaten iyice yorulmuştu. İstersen perdeleri de takalım. Necip laf etmesin. Aa, camları silmeden Aman mi? Aman kızım sen hastasın ben de yaşlıyım. İkimiz de fazla yorgunluğa gelemiyoruz. İnce işleri sonra bırakalım. Onlar zamanla yavaş yavaş yapılır. Hiç de içime silmiyor ya. Canım hepe topu birkaç pencere. Yarın Şükran'ı çağırız o siler. Doğru. Olancası iki oda. Kümes gibi. Aa, yeter artık surat hastanına azmaya. Fena mı oldu be kızım? Para çarçur olmadan bir yere bağlandı işte. Ne bileyim hala sevemedim bu evi. Güzel yavrum. Sürgüt böyle kalacak diye şimdilik şu odanın yanına bir mutfak yaptırılır. Günü gelince de yıktırır temelden yeni bir ev yaptırırsın. Kazım da öyle diyor. Arsa fiyatına alınmış. Bundan iyisi can sağlığıymış. Evetti. En önemlisi senin canının sağlığı yavrum. Gene bozuldu sağlığı. Bırak evi falan da kendine bak sen canım. Oh, hayo Nazmiye, şu yokuşunuz öldürecek beni kız. Ne yapayım hala? Evi istemediğim için Ay. hepiniz bana karşı çıkmıştınız. Yıkık döküklüğü bir yana yokuşu da caba. Aman Nazmiye, yeni dertlenecek bir şey buldun ha? Ne varmış biraz yokuşsa? beş dakika dinlenirim yorgunluğum geçer dilediğini yap halacığım benden hayır yok görüyorsun bana bak sen bizden bir şeyler gizliyorsun galiba ne gizleyeceğim hala Necip ağayı biliyorsun şehre geldik geleli hiç yüzü gülmedi her şeyden kavga çıkarıyor of Yusuf'a iyice kan kusturuyor çocuk bir, bir delilik yapacak diye korkuyorum inanır mısın Peki bu adamın derdi ne yavrum? Derdi buraya göçmüş olmamız. Aa. Sanki hiç bağışlanmayacak bir suç işlemişiz gibi sürekli eziyet ediyor bize. Suçun büyüğü de Yusuf'unmuş. O niyeymiş? Eğer o bana arka çıkmasıymış kendi başıma kalkıp buralara gelemezmişim. Aa, gene eski defterleri yokluyor desene. Başka ne yapacaktı ya? Zaten oldum bittim lafı sözü çoktu. Şimdi de iyice ölçüyü kaçır. Ayol niçin böyle yapıyor bu adam? Aa, artık yaşınızda Kemal'i buldu. Say senin yaşın kaç oldu Nazmiye? Kırk bir. Necip Ayla aramızda on beş yaş olduğuna göre. E peki seferberlik biteli ne kadar oldu? Aa, dur dur hesaplayayım. Yusuf üç yaşındaydı seferberlik bittiğinde. E şimdi on sekizinde olduğuna göre demek ki on beş yıl oldu. Aa. O kadar oldu ha. Günler nasıl da geçiyormuş meğer. Ee, biz buraya göçeli neredeyse dört yıl oldu. Ya Yusuf kocaman delikanlı şimdi. Biliyor musun Yakup hala çocuk. Boyattığı filan da yok. Nasıl boyatsın Durdane halam. Onun yemek seçme huyunu bilirsin. Hadi boyunu posunu bir yana bırakalım. Peki davranışlarına ne diyorsun sen? Yolda gelirken görecektin haylası. Önden koşup gitmeler mi dersin? El alemin duvarlarına tırmanmalar mı? Ah ilahi hala. Babam beni de bu kadar şımartsaydı böyle olurdum. Nedense Yakup'un hiçbir davranışı batmıyor Necip ya. Ne yapsa bağışlıyor çocuktur deyip geçiştiriyor. Ah oysa Yusufçuk. Canım küçükler ah. her zaman daha çok sevilir işte. Öyle deme hala. Yakup daha dünyada yokken Yusuf da küçücüktü. ...onu hiç sevmedi babası... ...hiç hiç alışamadı... ...adam cepheden dönmüş... ...bir bakıyor üç yaşında kocaman bir oğlan... ...çocuk ona yabancı... ...o çocuğa yabancı... ...iyi de on beş yıl mı sürer bu kör olası yabancılık hala... ...of oh, korkarım ömür boyu da sürecek <gülüyor> bu gidişle... kızım ağzından yel alsın şom ağzı... ...zaten ne zaman konuşmaya başlasan... ...benim de içimi karartıyorsun ha... <gülüyor> ...sen onun bunu bıraktı, ...hastalığından haber ver... ...kocana söyledin mi... Açık açık söylemedim ya. Biraz anıştıracak oldum. Ne dedi peki? Of, Oralı bile olmadı hala. Aa, yani doktora filan. Ee, ne doktora hala? Necip ağa doktora inanır mı ki? Eğer yararı olsaymış anneme olurmuş. Aynen böyle mi dedi? Ha? Evet hala aynen böyle dedi. Onun Yasaf efendi gibi düzenbazları yedirecek parası yokmuş. Kusura bakma ama sen bir de bunu kafana takma şimdi. Varsın umursamasın Necip Efendi. Sen sahipsiz değilsin ki canım kızım. Yarın gideceğim Kazım'a. Bugüne bugün kardeşin. O seni götürür doktor ya İyi de enişte. Kardeşimi göz göre göre ölüme terk edemezdim ki. Kazım Efendi. Sen kardeşiysen ben de kocasıyım. Doktora götürmeden bir haber vermeliydiniz diyorum. Peki söylesek izin verecek miydin? Dahası doktor parasını. O başka bir konu. Ben haber vermeliydiniz diyorum. Buraya geldik geleli beni adam yerine koyan yok. Hadi dürdane hala çok yaşlı, onun kusuruna bakılmaz diyelim. Ya ablanıza ne demeli, ha? Hele sana Kazım Efendi. Doğrusu çok kaybettiniz çok. Üç kuruş doktor parası verdin diye bana kafa tutamazsın. Sana kafa tutmuyorum enişte. Bilseydim ki doktorun yararına inanıyorsun... ...konuşur birlikte götürürdük. Gel gelelim haberin olsa asla izin vermezdin. Peki. Sizin sevgili yasefinize gitmenin bir yararı oldu mu bari? Oldu enişte oldu. Hmm. En azından ablamın iyi beslenemediği için hastalandığını öğrendik. Aa, aç mı bırakmışım ablanı? Onu bilemem Necip enişte. Ancak kuru ekmeklere karın doyar... ...etliyle sütlüyle de. Belli ki ablam... ...yalnızca midesini doldurmuş. Peki ben niye hastalanmadım? Sen mi? Ha. Sen niye hastalanacaksın ki? Her öğlen lokantada et yemeği yiyorsun. Hayır! Yalan! Yalan! Kim söyledi bunu? Boşver kimin söylediğini. Ha gördün mü? Boş atıp dolu tutmak istedin ama olmadı işte. Enişte ağzımı açtırma şimdi. Aç hadi aç bakalım aç. Ne diyebilir misin ki ha? Beni hem yerimden yurdumdan ettiniz... ...hem de ipe sapa gelmez şeylerle suçluyorsunuz. Yok lokantaydı yok et yemeğiydi. Peki bana yemin edebilir misin? Yakup'u da alıp her öğlen... ...Sami'nin lokantasına gitmediğine... ...yemin et bakalım. Sami mi söyledi bunu? Hayır. Yusuf söyledi. Ne oldu? Şimdi git bir de Yusuf'a çat. ben onu zaten tövbe, tövbe Bak tövbe enişte be. eğer Yusuf'a çatarsan beni karşında bulacağını bil. Şunca Yıldır sana hiç saygısızlık etmedim. Ama artık burama geldi? Anladın mı? Senin bu ayrımcılığın ileride çok iş açacak başımıza. İki kardeş birbirine düşman olursa bunun sebebi sensin. Kabahat bende ki kalkıp senin ayağına geldi. Hiç zahmet etmeseydin işte Çağırsan ben senin ayağına gelirdim. Gel bakalım buraya. Bir dakika baba şu hesabı bitireyim de. Bırak şimdi hesabı kitabı. Sana gel dediysem anında geleceksin. Peki baba. İşte geldim buyur bakalım. Buyur bakalım. Şu konuşmana bak. Siz benim düşmanım mısınız ha? Ne düşmanlığı baba? Yine ne oldu? Ne oldu Ne oldu değil mi? Kazım dayına beni çekiştirmeye utanmıyor musun sen ha? Ne çekiştirmesi baba? Bu da nereden çıktı şimdi? Bak, bak, bak, bak bilmiyor sanki bak bilmiyor. Hani canım Yakup'la ben Sara, Sami'nin lokantası. Ha şu mesele. Ha şu mesele Peki ya. yalan mı baba? Yalan ya da gerçek. Konu o değil. Bunu dayına yetiştirmene kızdur. Ayıttığını senin yaptığın. Peki senin yaptığın? O ayıp değil benim söylemem ayıp öyle mi? Nereden uyduruyorsun bunları? Uydurmuyorum baba. Yakup söyledi. ...hem de bana nispet yapar gibi. Aa, demek öyle. Baba sakın Yakuba gidip de... Ha, ben yapacağımı bilirim. Ben yapacağımı bilirim. Aa, Hayrola Necip? Ha? Bu saatte dükkanda olman Bırak gerekmiyor. Bırak yukarı. Nerede o küçük yılan? Kim küçük yılan? Kimi kastediyorsun sen? Kimi mi? Kimi olacak Yakub'u? Öfetme be, besle kargın Allah olsun gözünü. Allah Allah. sana bir haller oldu bugünlerde. Gözünün bebeği Yakubo Bey. Kes, kes, kes, kes, kes, kes, kes, kes, kes, kes. kes. Gözünün bebeği ya? yok efendim yok. Benim kimim, kimsem yok. Ne karım, ne çocuklarım. Çocuk çocuktur dedik. Özenmiştir dedik. Lokantaya götürdüm. Şu hale bak ya! Aa ne varmış bunda? Ne mi varmış? Gidip Yusuf'a söylemiş nanköreriz. Yusuf da dayısına. Kardeşim olacak adam bana demediğini bırakmadı. Olacak şey değil ya da bakalım. Bütün dava bu mu yani? Daha ne olsun ha daha ne olsun? Var tabi. Başka şeyler de var. Neymiş? Ben seni aç bırakmışım da... Ondan hasta olmuşsun Nazmiye hanım. Hmm. Babanın evindeyken topuz gibiymişsin de seni bu hale ben getirmişim. Ah, bunları mı konuşacağız şimdi? Evet Nazmiye hanım bunları konuşacağız. Yeter artık be yeter. Hem kalk kocanlar habersiz doktora git elin adamına. Tövbe tövbe iki kadın. Gören duyan ne der ya? gören duyan ne der? Şapkamı öne de mi ben? Aa, kadın doktor olsaydı ona giderdim Necip, aa ne edelim ki yok. Ah senin derdin bu değil ama. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yine haksız çıktım. Ben gidiyorum. Senden ne hain varsa idim. Demek kapıyı çarpıp gitti Öyle oldu çocuğum. İnşallah Yakub'a bir şey yapmamıştır. Yok yok. yok. Biraz esti ya sonra yatıştı. <gülüyor> Dahası... ...bana bile iyi davrandı bugün. Hep derim ya aslında yüreği temiz. Ama bir anı ötekini tutmuyor. Anne... ...anlamadığım bir şey var. Niçin böyle babam sence? Bence... ...başta yoksullukla geçen çocukluğu. Sonra... ...kimsesizlik. <gülüyor> en önemlisi de... Uyuşmazlık yavrum, uyuşmazlık. Kendine göre biriyle evlensiydi, her şey başka türlü olabilirdi. Yapma anne, senden iyi kadını nereden bulacaktı ki? Ah, galiba anlatamadım oğlum. Ne benim, ne de onun iyiliği, kötülüğü değil asıl konu. Başka bir şey. Yani nasıl desem... Ne diye evlendiniz öyleyse? Ah oğlum, ah. Sen bizim zamanımızı bilmediğin için böyle konuşursun Elbet. Ayol evlenen iki insan birbirini ilk kez düğün gecesi görürdü. Ama bu çok yanlış bir şey yani. Yanlış elbet ya yanlış. Bak siz daha şanslısınız. Nasıl yani? Nasıl mı? Bak diyelim ki evleneceksin. Aman anne yapma şimdi Aa, ya. Yapma etmesi yok bunun yavrum. Artık çağın geldi işte. Ne çağıma gelmesi anne ben? Askere bile gitmedim dinle daha. Dinle Yusuf dinle. Nicedir seninle bu konuyu konuşmayı düşünüyordum yavrum. Aa canım ne utanıp sıkılıyorsun? A -a. Doğum, nikah ve ölüm gününü şaşırmazmış yavrum. Bence büyüklerin gençlerle bu konuları konuşması ayıp değil. Evlilik çok önemli bir konu oğlum çok. Etme anne daha askerlik var. Bak şimdi sen ilk kim beni dinlesene yavrum. Aslında küçük yaşta evlenmene benim de gönlüm pek razı değil ama. ...hem gözüm açıkken mürvetini göreyim... ...hem de seni inanılır birine teslim edeyim. Aa anne... <gülüyor> ...neler söylüyorsun sen... ...biraz önce çocuk değilsin diyorsun... ...az sonra da inanılır birine filan... ...ne dediğimi biliyorum Yusuf... ...aklım yerinde henüz... ...bu konuyu çoktandır düşünüyordum. Aa, kimmiş bu şanslı kız bakalım ha... ...hadi oradan şanslı kızmış... <gülüyor> ...asıl şanslı olan sensin... ...şaka bi yana gerçekten çok iyi bir kız... Kim olduğunu biliyorsun. Yoksa Kazım dayının baldızı mı? Ha? İyi bildin. Güzide. Pırlanta gibi kız. Onu bize vermezler ki. Hani. Oh, verirler verirler. Hem de güle oynuyor. Şükran yengenin ağzını aradım ben. Onlar da dünden gönüllü. Senin gibisi de kolay bulunmaz ki evladım. <gülüyor> Yarın alıp getirelim. Ha? Hadi. Hemen cıvıtma bakalım. Kasaptan et mi alıyorsun Yusuf Efendi? Aman anne şaka yapıyorum. Bunun şakası olmaz. En kısa zamanda nişanı yapalım diyorum. Önümüzdeki bahara da düğün olur. E peki askerlik? Evlendikten birkaç ay sonra da askere gidersin. Eh, sen bilirsin anne. <Gülüyor> Ayol gelin tahtına çıktı kaynanı ortada yok. Eee bekleyin biraz ayol şimdi geliyor. Sarısı da Yakup'un başına. Dört beş yıl sonra ona da sıra gelecek. Hele önce Yusuf tanısın dünya çilesini. Çilenin böylesine can kurban. <gülüyor> ah, i̇şte geldim <gülüyor> gelinler. Kızlar ben böyle mi oturacağım? Ha, evet abla gelinin yerine ilkin sen oturacaksın. O da senin elini öpecek. Şükran ha. biz ayıp ettik galiba. Hayrola Nazmiye abla? Naib ettik ki. Canım önce dur hala. Gelin önce onun elini öpmesin mi? Tüh öyle ya elbet canım. Dur ben hemen alıp geleyim onu. Bak bak Hı. işte şurada. Ben şimdilik kalkayım hele şurada. Beni mi gelin edeceksiniz yoksa? <gülüyor> Gelinin tahtına çıkardığınıza bakılır. <gülüyor> i̇şte oturduk. Alıp bakalım şu buruşuk elini güzide. <Gülüyor> Derhuda rol yavrum, yastıkta kocayım inşallah. <Gülüyor> Güzidecik aynı şuna bakın, gazel yaprak gibi titriyor. E, ağzını açacak hali yok. Şükrancığım köşkte gelin konuşur mu hiç? Ayıp olur konuşursa el gün kınar. Sen konuşmuştun ya. Tamam Nazmi abla, beni utandırmakdan vazgeç de otur şuraya. Şimdi el öptürme sırası senin. Ah oh, koltuk pek rahatmış. Hadi öp bakalım benim elimi de. Ah şöyle. Sağ ol yavrum. El öpenlerin çok olsun. Bahtından gülesin. Güzide. Ne oldu kızım niye üzgünsün sen? Yok bir şey anne Var var Söyle şu derdini bakayım Yusuf gönlünü mü yıktı yoksa ha? Değil anne Yusuf hiç incitmez beni bilirsin e Peki ne o zaman Şey anne Dün yoklamaya çağırmışlar Yusuf'u Şubeye gitmiş İlahi Güzide Evlilik nasıl bir geçitse Erkekler için askerlik de öyle bir geçit kızım Hem baban gibi Yemen askerliğine gitmiyor ya Sağlıkla gitsin Sağlıkla dönsün Orası öyle de e söyle yavrum. Hadi hadi çekinme. <Gülüyor> anne çok utanıyorum. Aa insan annesinden utanır mı hiç yavrum? <Gülüyor> Yoksa şu mesele mi? Ha? Evet anne. Ah oh, oh, ne güzel. Oh, desene torunumu da göreceğim. Bundan sonra ölsem de kamlama. Aman anne durmadan ölümden söz ediyorsun. Sevinince de üzülünce de. <Gülüyor> Sen bana bakma kız. Galiba bana. kapı açıldı. Ah, evet bizimkiler geldi. Ben yemeği ısıtayım bari hemen. Hoş geldin Necip abi. Hoş, Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk anne. Hoş bulduk anne. <gülüyor> Sofra hazır. Ellerinizi yıkayın da sofraya oturun. Güzide birazdan yemeği getirir. Hadi Yakup. Hem ellerimizi yıkayalım hem de dönerken mutfaktan bir şeyler getiririz. Hadi. Ben kadın işi yapmam. Sen yapmazsan ben yaparım Yakup. Gencem bütün gün koşturuyor. Ayakta duracak hali kalmamış. Yusuf, ne uğraşıyorsun bu çocukla? Ne uğraşması baba? Güzü de iki evin işini birden yapıyor, bir tek gün çıtını bile çıkarmadı. Yakup iki tabak getirse elinde mi kalır? Ben onu bunu bilmem. Erkek dediğin erkek işi yapar. Kadın işine karışmaz. Kadın işi yapınca erkekliğin şanına gölge mi düşer Aa, yani? Amma uzattınız be mübarekler. Sofraya saygınız olsun içtiyse. Bir tek akşamdan akşama görüşeceğiz, onu da içimize zehir etmeyin canım. Ya o Yusuf efendi olur böyle şeyler iki gözüm. Aynı çatı altında yaşamak kolay mı sanıyorsun? İyi de karım onların uşağı değil hayırdır. Minnet duysunlar istemiyorum ama ama hiç değilse bir eline sağlık filan desinler. Ne tamam bileyim? Yusuf efendi tamam büyütme daha fazla. Sen onu bunu bırak da askerlikten haber ver bakalım <gülüyor> ha. Evet belki gün şubeye gittim. Hmm. Anlayacaksın. Hazır ol dediler. Desene birkaç ay sonra askersin gelsin hayırlısıyla. Ha? Bari üç beş kuruş koyabildin mi bir yana. Ha? Ne gözer Hayri Evlilikti iki ev birden geçindirmekti derken işte. Dükkanın tüm işini ben yapıyorum görüyorsun. Çoğunlukla babam kafede Yakup da sokakta. Evladım sana akıl vermiş gibi olmayayım ya. Necip Ağa'dan sana pek hayır yok besbelli. Biliyorum Hayri Biliyorum. Şu önümüzdeki günlerde ne yapabilirsem yapacağım artık. ...kirletmiş meğer. Dur şu çözeyim hele dur. dur i̇stersen bakayım. biraz da emzir Gülcan'ı güzeydi acıkmıştır. Peki. Aa, aklıma gelmişken Gülcan'a artık su da versen iyi olur. Sen nasıl istersen anne. Ne de olsa iki çocuk büyüttü. Bebek bakımını benden iyi bilirsin. Ah kızım ah. Bebek bakımını bildim de... ...kendime bakmayı bilemedim. Şimdi tıpkı bir bebek gibi... ...senin bakımına muhtaç oldum işte. Ne olur böyle konuşma. Ah, iyi yürekli Güzideciğim. Beni hoş tutmak için nasıl dedindiğini bilirim. Sağ ol. Var ol yavrum. Dilerim evladın da senin bana özendiğin gibi özenir sana. Güzel anacığını hiç incitmez. Ah, ah Hele Yakup'un sana ettikleri. Anneciğim ne olur mi? Yakup çocuk sayılır da. Beni ablası bilip şımarıyor biraz. Olanların hiçbiri gözümden kaçmıyor Güzide. Ecep sağ olsun çocuğu da kendine benzetmek için elinden geleni yaptı. Sonunda da isteğine ulaştı. <gülüyor> Canım babam da yaşlandı işte. Yaşlılık da bir tür çocukluktur bilirsenin. Bırak be yavrum rahmetli babam da yaşlanmıştı. Sen de gördün bir tek gün kimseyi incitmedi. Ölümün eşiğinde bile hatır saydı, gönül aldı. Anne biraz da yaşayanlardan konuşalım ha. Yusuf'tan mektup gelmiyor epeydir. Gelir gelir. Postada gecikmiştir. Ne de olsa iki günlük yol. Son gelen mektupta Gülcan'ın elini çizin demişti. De sen de çiziverirsin. Ah o pamuk el cezini koyarsın kağıda. <gülüyor> Hep derim ya sizler şanslısınız diye. Ben Necip Adam bir tek mektup almamıştım üç yılda. O zamanlar bir beter zamandı Güzide. Yakınlarımızın ne yaşadığını bilirdik ne de öldüğünü. Bir bilinmezlikte de yaşar giderdik. Eh düşüne tasalana dert sahibi de olurduk işte böyle. Anne yine mi dert tasa yine mi ölü? Ah Kusura bakma güzel kızım. Ne diyeyim ki hiç aklımdan çıkmıyor. Ama sen bana kulak asma. Hadi kalk Gülcan'ı yatır da işini gücüne bak. Ben de gidip biraz uzanayım. <Gülüyor> Bebeciğim büyüyecek ne, babacık ödeyecek ne, dedesi de paralar yollayacak hu hu da... yıkanmamış yine. Ah, kusura bakma Yakup, fırsatım olmadı. Şuna ninni söylemeye fırsat buluyorsun ama. Aşk olsun Yakup, insan yeğenine biraz yakınlık göstermez mi? Sen Gülcan'ın amcası değil misin? Hemen değilim işte. Büyünce başımıza iş açmasa bari. Ah. Ne dedin ne dedin? Ne iş başımıza? Anlamazdan gel bakalım. Sen hiç duymadın mı? Kızı olanın yüreğinde sızı olurmuş. Neden peki? Aman Yakup el kadar çocuk için neler düşünüyorsun? <gülüyor> Ayol sen daha çocuksun. Kimden öğrendin bu sözleri? Bana bak ben çocuk falan değilim. 15'imi bitirmek üzereyim tamam mı? Çoraplarım da bir an önce yıkanacak. Tamam Yakup baş üstüne. Çoraplarım biraz sonra yıkanacak. <gülüyor> babası da gelecek ninni kızını da sevecek o oh, oh. hadi fönelim Bu buğdaya bir bak Hayri Efendi. Ne dersin, alınmaya değer mi? Ee, dur, önce şu gözlüklerimi takayım. Ha, ee. Ver bakalım şimdi. Ha. Hmm, evet, evet, yeni masul. Taneler gayet dolgun. Beğendin yani ha? Ee, vallahi <gülüyor> bana sorarsan komşu, dosta gidecek mal. İyi, o halde alalım. Al tabii, al tabii, durulur mu hiç? Al bakalım şu bir avuç örneğini de. Ha, ha. Ha, aklımdayken sorayım. Yusuf'tan ne haber? Ha, şey, i̇yiymiş, iyiymiş. Dün mektup geldi. Ee, ne diyor? Dedim ya iyiymiş. Ayrıca soranlara da selamı var. Size de mahsus selam etmişim. Sağ olsun, sağ olsun. Selam yollayan da getiren de. Sen de sağ olasın Hayri Efendi ya. Biliyorsun işte. Sağlığa sultanlık gerek. Yoksa para istemiş Yusuf? Ha? Başka ne olacak ki? İzine gelmek istiyormuş. Annesini sık sık rüyasında görüp kaygılanıyormuş. Sonra kızını. <gülüyor> Tabi utancından karısını özlediğini yazmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Canım özler elbet. Hiç genç olmadık mı? Ha? Sahi. ...bacımız nasıl oldu? Ha, i̇şin doğrusu... ...eskisinden de kötü. Ha, Oğlundan ayrılmak... ...iyice sarstı onu. Sanki bir tek onun oğlu asker oldu. Analık başka bir şey komşu. Bunu biz erkekler anlamıyoruz. Bana kalırsa... ...sen birkaç kuruş denkleştirip... ...gönder de gelsin Yusuf. Dünya gözüyle... Anasını olmasın... bir görsün değil mi? Ha, i̇yi güzel söylüyorsun da komşu... Bunun için parayı nerede bulacağım? Aman ha? Neciba, ben borç veririm yahu ölmedik ya. E ya diyemezsem. Yusuf döndüğünde öder. Sen gönlünü serin tut. Ama hemen postaya vereceksin Neciba, söz, değil mi ha? <Gülüyor> ...olabilir mi? Gecenin bu saatinde kim olacak başka? İşte atlar da geçip gittiler. Ah, ah, geldim geldim. Bir dakika. Yusuf. Sen. Başka kim olacaktı Güzide? Yani Hadi içeride. içeride konuşuruz. Tam iki gün tren yolculuğundan sonra. Ay canım. Kömürlükten çıkmış gibisin. Gel hadi. Ben şu bavulu alayım. Gel de bir an önce uzan dinle. <gülüyor> ne yani? Kızımı görmeden mi? Aşk olsun Yusuf. Hadi sen odamıza gir. Gün ağrır birazdan ev al. Kuruyanır. Geldim baba. Müjde isterim? Ne Yusuf mu geldi? Evet baba az önce geldi. He seslerinizi duydum zira. Nerede o? İçeri girdi baba Gülcan'ı görmeye biliyorsun ilk kez görecek kızını. Görsün bakalım. İşi bitince bizi de görmeye gelir herhalde. İlahi baba siz uyuyorsunuz diye rahatsız etmeyelim dedik. Ben hemen odayı toplarım. Şimdi kahvaltıyı hazırlarım. Bizim odada hem yer hem rahat rahat görüşürüz konuşuruz. İyi iyi sen işine bak. Ben de annesiyle Yakup'u uyandırayım. Hadi bakalım Yusuf, şimdi kucağına alabilirsin Gülcan'ım. Uyurken yeterince baktın yüzüne. Şimdi de kokusunu, sıcaklığını tanı bakalım güzel yavrumuz. Ay sen kalkma Yusuf, yorgunsun. Ben hemen getiririm Gülcan'ım. Yakup, Efendim bana baba. biraz ekmek uzat. Peki, buyur baba. Evet. <gülüyor> Ağız tadıyla bir kahvaltı yapaydınız da... ...kızınızı sonra sevseydiniz olmaz mıydı ha? Bizim zamanımızda ayıptı böyle şeyler. Büyüklerin yanında çocuk mu sevilirmiş? Aa Necip ha. Sen bizim zamanımıza ne bakıyorsun? Hem pek de matah bir adet değildi o zamanki. Çocuk sevilmez mi? Tamam tamam. tamam. Buyurun sevilir. Öyle laf olsun diye söyledim işte. Ey ee, Yusuf. Askerlik nasıl gidiyor evladım? Yerin rahat mı? Rahat anne rahat. Çok iyiyim. Komutanlarımla da arkadaşlarımla da çok iyi anlaşıyor. Koğuş sorumlusu oldum. Mektup yazacak kadar okuyup yazmayı da öğrendim. Siz şimdiki askerliğe askerlik mi diyorsunuz ha? Bizim zamanımızdaki askerliği görecektiniz. Aman, ki. yine mi sizin zamanınız ne ya, ya, ya. Ben bir türlü anlayamadım. Geçmişi övüyor musun, yeriyor musun belli değil vallahi. Aman anne, şu güzel günü tartışmalarla geçirmeyin. Ne olur? Çok şükür kötü günler geçmişte kalmış. Aç değiliz açık değiliz. Güzel güzel yaşayıp gidelim. Kalk Yakup biz işimizin başına gidelim. yolcu yolunda gerek. Olur baba kalkıyorum. Ben de odamıza geçeyim. Yusuf biraz dinlensin. Peki anne yani, akşama görüşürüz. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle baba. Biliyor musun? Hı. Kafamı kurcalayan bir soru var gözüde. Nedir? Canını sıkan bir şey mi oldu? Babam... Babam diyorum nasıl oldu da para yolladı bana pek anlayamadım. Ha Şu. Bu elinin dar zamanında nasıl başarabildi diyorsun yok değil be, mi? Yok be yok o değil. O el darlığı masalına inanmıyorum ben. Babam dilini pelesenk etmiş. Durmadan yokluktan yakındır. Aslında derdi başka. Hani yani birisi borç isterse falan diye. <gülüyor> Yine mi fesatlığın tuttu seni? Onu da anlamaya çalış be canım. Açlık korkusu çam isi gibi sinmiş içine. Sen onu bunu bıraktı. Parayı nasıl denkleştirdiğini biliyorsan söyle. Ha. Şey. E, galiba şeyden borç almış. Şu sizin ken komşunuzda neydi adı hani Hayri dayı. Ha evet o. Belli iyi bir adam. İyi de söz mü ...öyle bir babam olsaydı da... ...bir yanım sakat olsaydı. Etme bunu Yusufcuğum. Şurada kaç günlük ömrü kaldı ki bu karanın? Annen hep der ya... ...kara gün onun içini de karartmış işte. Boşver, boşver. Kapatalım bu konuyu. Hadi sen hele şu bavulu bir aç. Yoksa... Canım aç dedik ya... <gülüyor> ...sonra beğenmezlik Aç <etmede. gülüyor> Canım benim. O telaş içinde bile beni unutmadın ha... Peki ne aldın bana? Söylemem. Sen tahmin et bakalım. Hmm, eşarp. Bilemedin. Çorap. Hayır. Mendil. Değil. Ay, ne olur söyle. Meraktan öldürme beni. Sen söylemeden açacağım bavulu işte. Bana ne? Üç metre ipekli. Halis Bursa ipeklisi. <gülüyor> Ay çok çok teşekkür ederim Yusuf. Ay canım canım, Cüya, dur, canım. dur boğacaksın beni güzelim. Bilseydim böyle yapacağını almazdım vallahi. <gülüyor> Ne iyi ettin de geldin Durdane hala. Ayaklarına sağlık. Gözün aydın Nazmiye. Sağ olsun Yusuf'cum dün geldi elimi öptü. Yavrum bahtından gülsün. Yusuf bahtından güldü bile hala. Şu güzüydü eşsiz biri. Doğru söylüyorsun çok doğru. Bazen düşünürüm. Bizim aile kadınlardan yana şanslı derim. Anan rahmetlikte de öyleydi. Kimseler inanmazdı gelin görümce olduğumuza. ...bize abla kardeş sanırlardı. Sonra bizim Kazım'ın karısı Şükran da öyle. Öyle, öyle ya. Güzide ablasının adına sanının layık bir gelin oldu. Bakalım Gülcan da anasına çekecek mi? Gülcan'a daha çok var hala. Şimdi benim aklıma kurcalayan Yakup. Oh, pek geçimsiz bir çocuk. Eğer kendine benzeyen bir kızla evlenirse o zaman olacakları düşün. Orası hiç belli olmaz kızım bakarsın. Yakup da bir insan evladına düşer. Kız oğlumuzu bile adam eder. İnşallah senin dediğin gibi olurdur Dürdane abla. Sahi Yusuf'un izni ne zaman bitiyordu? Haftaya bugün birliğinde olması gerekiyormuş hala. İyi iyi. İki hafta izinde az değil ha. Darısı temelli bitirip dönmesine diyelim. Temelli dönmesi. Ah, ah. O günü görebilecek miyim bakalım Aman elbette göreceksin kadın o günü de Yakup'un gidişini de gelişini de evlenip barklanmasını da yeter ki içinde bir umudun olsun pek güzel. Ya baba, şu lokanta nasıl da arı kovanı gibi işliyor değil mi? Öyle Yakup. Adamlar da hakçası işinin ehli. <gülüyor> sen şu kebabı başka hiçbir yerde yiyemezsin. Doğru. Keşke biz de ta ilk baştan lokantacılığa başlasaydık. Yok Yakup, yok olmazdı. Bu ustalık işidir oğlum. Yani şey diyordum. Ha. Sen... ...o tozlu basık dükkanda oturmazdın. Hep Kazım dayımın yüzünden. Aslına bakarsan Hı. asıl yanlışımız çiftliği satmak oldu. Buraya geldikten sonra ister buğdaycılık yap... ...ister lokantacılık. Neyse. Şu ekmeği uzatsana bakayım. Ha? Ha. Al baba. Hı. Yusuf ne zaman gidiyordu? Yanılmıyorsam yarın ki trenle. Ee, işte bana bak. Hı. Hayri böyle konuştukları oldu mu hiç? Hani şu borç konusunda. Konuşurlarken gördüm ya. Neler konuştuklarını işitmedim. Ha, dükkanı kapatıp yine çocuk sevmeye gitmese bari. Hadi, hadi sen yemeğini bitir de dükkana git hele. Bakalım ne yapıyor ağamız. Peki baba. Sen nereye gideceksin? Şey. Kahveye kadar bir uzanayım dedim. Akşamüstü dükkana uğrar. Şöyle bir kolaçan ederim. Oldu baba. Baba. Hı. Hmm. Annem de hiç iyi değil bu günlerde. Ne yapsak ki? Düzelir, düzelir. Oğlu gidecek ya onun üzüntüsündendir. Hı hı. Üç beş gün sonra alışır. Aman aman düzelsin de bıktık artık şu hastalıktan. Hadi hadi sen dükkana git hadi bakayım. Hmm, Kuşbaşılarda ilik gibi pişmiş. <gülüyor> Bu eksikti. Uf, iki organın altında tir tir titrerken, ah. güzide. Ah. Anne, ah. annene ağladın. için ağlıyorsun? Nasıl ağlamayayım güzide'm? Baksana şu soğuk. Uf, cam da kırıldı. Bütün soğuk içeri dolu. Ah, zaten titreyip dururken. Canım sakin ol biraz. Bulanır bir çaresi. Şimdi yavaşça kalk. Bizim odaya gidiyoruz. Tandır için ateş de yakarım. Bıktım artık bıktım. Hem bıktım hem bıktım. Yine başlama. Ya. Başlama yine. Kalkmaya çalış bakalım. Tamam. Şöyle. Şimdi ağırlığını ver bana. Bak oldu, Ay. şurada 3-5 oh. adımlık yer var zaten. Ayakta duramıyorum ki kızım. O zaman Ay. gel sırtıma bakalım. Sırtla taşımak oh. daha iyi. Yavrum, nasıl taşırsın beni? Nasıl mı? Oh. Ah. İşte böyle. Hmm. Rahat mısın şimdi? İyi iyi iyi. Hadi daha fazla ağırlığımı taşıma. <Gülüyor> Bir an önce yerime bırak beni. Hadi. Üstüne bir yorgan daha atarım. Hemen ısınırsın. Bir de ıhlamur. Bir dakika. Elini yavaşça çöz. Düşme. Gömün bakalım şu tandıra. Geceden biraz kor vardı içinde. Şimdilik yeter. Bir de şu yorganı örtelim. Oldu işte. Kızım bir an önce ateşi yok. Hani bir de ıhlamur diyor. Ay. Ay hemen anne, ah. hemen. Bir soluk da hazır ederim. Gülcan nerede? Bir yere gizlenmiş oynuyordur, ya mutfakta ah. ya da elbise dolabında. İstersen bulup getireyim sana. Yok yok. Sakın ha. Benden uzak tut çocuğu. Peki anne, peki nasıl ister? Ah. Çaylar üç olsun. Bir çay içersin değil mi Neciba? ha? Yo yo zahmet etme Hayri Efendi içmem. O, o zaman bir kahve iç. Evladım bize iki kahve. E nasıl sade mi olsun? Sade e, olsun. E, sade olsun. Aa ne diyordum? Aa evet evet. Bacının hastalığı. Bence Kazım Efendi haklı. Çıkmayan canda umut vardır. Bir de sen götür doktor. Varsın yararı olmasın. Hiç değilse görevini yapmış olursun. Bırak eli günü bir yana çocukların için. Kendi vicdanının rahatlaması için. Üç beş yıl önce götürdüler komşu. Bir yararı olmadı. Bundan sonra mı olacak? Sen anlamazdan geliyorsun Neciba. Benim söylemek istediğim başka şey. Çocukların gözünde... Ben onu bunu bilmem komşu. İnsanların başına ne gelirse... ...üç şeyden gelirmiş. Kadın, ev, çocuk rahmetli üvey babam ev uğru kadın uğru çocuk uğru derdi <gülüyor> haklıymış adam bana üçü de uğursuz geldi hele şu kız hele şu Yusuf'un kızı o doğmadan önce Nazmiye Hanım'ın sağlığı bu kadar kötü değildi tamam Neciba bu konuda daha fazla konuşmayalım sen belli ki düşüncelerini değiştirmeyeceksin şey komşum tamam benim... tamam anlaşıldı ben gidiyorum ...bir daha da selam sabah bekleme benden. Şükran nerede kızım? Komşudan gelen yemekleri boşaltıyor dürtane Bu adet de iyi mi kötü mü bilmem ye. Öyle evine yemek götürmek hep garibime gider. Alışamadım bir türlü kişidir. Ama gerekli tane hala. İnsanın eli yemeğe bulaşağı varamaz oluyor. Bu da doğru. Ah Nazmi ama. Gamın tasanın yıktığı bahtsız kızı. Genç yaşta öldü gitti işte. Ya 42 yaş dediğin ne ki? Ah yavrum şu yüreğimin başındaki yangın söner mi? Yoksa böyle yanıp durur mu? Kıyamete kadar. Ne diyeyim halam? Öyle şaşkınım ki diyecek söz bulamıyorum. Hele acı haberi Yusuf'a nasıl vereceğimi hiç bilemiyorum Dürdane Hiç bilemiyorum. Güzide. Ah. Duru ile sen Sende bir gariplik var. Ah. Beni buz gibi karşıladın. Söyler misin ne oldu? Yok be Yusuf. Yorgunum da. Kaç gündür kış temizliği yapıyoruz. O yüzden böyle bitkinim. Peki. Peki öyle olsun. O zaman ben annemin yanına gidip bir elini öpeyim. He? Şey yani gitme. Diyeceğim. Şey. Sen ne geveliliyorsun Allah aşkına. Ah, anne diyorum ki annem içeride değil. Ee, şeye gitti. E, Hastane. Annem. Hem de hastaneye. Neden olmasın canım? Güzide. Beni daha fazla oyalama. Açık açık söyle. Yoksa annem. Evet Yusuf. Ne yazık ki annemizi kaybettik. Başımız sağ olsun. Ben ben bunun hesabını sorarım. Kimden ne hesap soracaksın Yusuf? Yapma. Kimden? Sebep olan kimse ondan elbet. Neşbağdan elbet. Yusuf, Yusuf, um. ne olur Metin ol. <gülüyor> Anlıyorum acıysın. Ama bunda kimsenin suçuyu. Biliyorsun çok hastaydı. Ben Senin... Sorurum Yusuf. Soracağım tamam mı? Yusuf ne olur bağırma. Şimdi baban uyanacak sesine. Yalvarırım kavga çıkarma. Uyansın. Uyansın gel sizinle konuşalım. Hele gel. Yetti artık. Çek şuraya otur. Biraz dinlen. Beni yatıştırmaya çalışma Gülsüda. Ne olacaksa olsun artık. İşte. işte uyanmış baban geliyor. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Ayağının tozuyla kavga fırsatı kolluyorsun. Ayıp be. İnsan utanır. Babanın elini öpmeden ne bu hal? Öpülecek eli bilirim ben Neciba. Vay vay vay. Neciba ha? Bunca yıl baba dedim de ne oldu ki? Sanıyorum. Üvey babam bile sana böyle davranmamıştır. Hadi. Hadi bir tek bana olsa neyse. Ya demek öyle ha? Söyle bakalım ne yapmışım? Karını, çocuğunu evden mi attım? Onları aç mı bıraktım? Ne kötülüğüm olmuş size? Sözü saptırma şimdi baba. Kimi kastettiğimi biliyorsun. Benim karımdan değil. Senin karından söz ediyorum. Annemden söz ediyorum baba. Anladın mı? 42 yaşında ölen annemden. Senin yüzünden ölen annemden. Ben Azrail miyim be? Annen benim yüzümden mi öldü? Ha. Yıllarca hastalarını çektim. Başkalarının yaptığı gibi hastadır <gülüyor> diye bırakmadım onu. Beni suslamaya nasıl dilim var yok. Baba Yusuf ne olur bari <gülüyor> durmayın. Sen karışma Güzü'de. <Gülüyor> Artık burama geldim. Dayanacak halim kalmadı. Sen karışma kız. Çek git çocuğunun yanında. Karınla böyle konuşamazsın tamam mı? Aa, i̇yi iyi. Karı koca birlikte üstüme gelin bari. Yetmezse o uğursuz kızını da al yanına. Kızım. Kızım uğursuz ha? Gülcan uğursuz öyle mi? Değil mi ya? Ha? O doğduğu evin beti bereketi kalmadı. Üstüne üstlük Nazmiye Hanım'ın da başını yedi. Hmm. Rüyasında kız gören, kızgın haber alırmış diyen boşuna söylememiş. Başka ne demişler? Söyle hele Çek git başımdan hadi. Elinden Elin imandan çıkarma beni hadi. İnsan olsan önce bir baş sağlığı diler dedin. Demek çok üzüldün annemin öldüğüne. Yok no, yok no, çok sevindim. O ölünce parası pulu bana kalacak. sebeti samanı bana kalacak diye. Yeter artık sevindim. yeter. Ha. Bundan böyle Yusuf diye bir oğlun yok tamam mı? Varsın olmasın. İstersen dükkana da uğrama. Çek git bu enden. Yok baba yok. O kadar uzun boylu değil. Çocuk çocuğum olmasa belki. Ama ben yalnız değilim. Karımdan da sorumluyum kızımdandı. Amalların parasını ödedin, değil mi Yakup? Ödedim baba. Ama o çipil gözlüsü var ya, çok canımı sıkıyor. Ne oldu ki? Ne olacak? Verdiğim parayı az bulmuş. Bir daha sizinle çalışmam diye ileri geri konuşması tepemin tasını attırdı. Aman oğlum, derdim bu olsun. O taşımıyor diye işimiz yarım kalacak değil ya. Bir başkasını buluruz. Ha şey, sen onu bırak da Yusuf'tan haber ver. Bugün dükkana uğradım ha. Ha? Öleden sonra biraz uğradı, sonra çekip gitti. Ben de pek yüz vermedim sana yaptıklarından sonra. Sence nereye gitmiş olabilir? Nereye olacak baba? Elbette Kazım dayıma. Bilirsin ikisi birbirlerini çok severler. Doğru doğru. İkisinin de hamuru aynı çünkü. İkisi de karılarının sözünden çıkmaz. Üstelik bacanakta oldular. <gülüyor> Demek annemin ölümünden sen sorumluymuşsun. <gülüyor> Öyleymiş evladım. Bunca insaflılık da olmaz ki. Annenin sağlığına kavuşsun diye... Çifti çubuğu elden çıkardığım halde gene de yaranamadım. Ya biliyor musun baba? Ben en çok o karısına sinirleniyorum. Herkese hoş görünmek için elinden geleni yapıyor. Güya iyilik meleği. Hele o kızları Gülcan mıdır nedir? Vallahi hiç kanım kaynamıyor. Hani sen ne biçim amcasın falan demiyorlar mı? Deli oluyorum. Açıkçası ben de hiç ısınamadım. Babasına da kanım kaynamamıştı zaten. Günün birinde bana asi olacak. İçime doğmuş Çi köfteyi sen mi yorursun yoksa ben mi yorayım Yusuf? İşte baharatı dövüp hazırladım. Ben yorum karım. Yoksa benim yaptığım çiğ köfteyi beğenmiyor musun ha? Yok canım, beğenmez olur muyum hiç? Bilmez miyim erkekler daha iyi yiyorur. Hani dedim baban görürse filan. Görürse görsün. Ondan çekindiğim yok artık. Hem artık benim babam filan değil. Bir katil. Aşk olsun Yusuf. Bak böyle sözleri hiç yakıştıramıyorum sana. Hem de hiç yakıştıramıyorum canım. Ayol yaşlı bir adamı ne diye karşına alıyorsun? Bugün dükkana gittim. Yakup yüzüme bile bakmadı. Belli ki onun kulağı da iyice doldurmuş. Koca adam yakışır mı bu? Kendimi bildim bileli ondan güzel bir söz işitmedim. Sanki düşmanıymışım gibi davrandı hep. Sen de tutmuş karşına alma diyorsun. Beni karşısına alan asıl o. Sen biraz sonra odalarına gidip onları yemeğe davet edeceksin. Yok tamam? yok yo, yapma kimse Benden böyle bir şeyi nasıl istersin? Yok yapamam yapamam. Peki sen yapmazsan ben yaparım o zaman. Buna niye gerek duyuyorsun Allah aşkına? İlahi Yusuf. Önce şu yemek içimize sinmez. Sonra aynı çatı altında dargın durulmaz. En önemlisi de el öpmekle ağız aşınmaz canım. Düşün olacakların en kötüsü nedir? Seni kovarlar ne olacak? En kötüsü buysa ben dünden razıyım. Varsın kovsunlar beni. Necip Ağa önünde sonunda babamız işte. Yapma Güzide. Beni dinle ve gitme. Hele ilk gün şu köfteyi hazırlayayım da. Hmm, <gülüyor> soğanları güzel kıymışsın. Biraz da maydanoz. Hah, i̇şte burada. Ah, keşke yoğurt olsaydı bir de cecik yapsaydık. Ya. Neyse ben gidip çağırayım onları. Güzide beni işitmedin galiba. Gitme dedim. Gideceğim Yusuf. ...hiç kendini yorma. Ne var? Beni içeri almayacak mısın Yakup? Hayır. Çek git kocanın yanına. Yakup yapma. Kapına düşmanın bile gelse böyle davranılmaz. İzin ver de içeri geçeyim. Ne olacak? İçeri geçip de ne yapacaksın? Babanla ikinizi yemeğe davet edeceğim kardeşim çi köfte yaptım siz siz içime sinmedi. Siz yine küskünlüğünüzü sürdüreceksiniz sürdürün ama aynı çatı altında ayrı tencere kaynamaz. Baban ha? Senin baban filan değil o. Kocan söylemiş ya bundan böyle Yusuf diye bir oğlun yok diye. Yakup sen biraz anlayışlı ol bari. İkisi de öfkeliydi. Biliyorsun öfke insanı kör eder. Hani bir söz vardır. Öfkeliydim gözüm karardı, öfkem geçti yüzüm kızardı diye. Vay vay. Nelerde bilirmiş benim sevgili yengem. Yakup! Ne <gülüyor> oldu oğlum? Yok bir şey baba, yok bir şey. Geliyorum. Hadi. Hadi sen de odana bakalım. Yemeğinizi güle güle yiyin. Babamı saymayanı ben de saymıyorum, bilesiniz. <gülüyor> İşittiklerim doğru mu Yakup? Ne işittin ki Kazım dayı? Ablamın ölümünden sonra sizin evde tatsız şeyler olmuş. Yusuf'la baban. E sonra sen Güzide yengene... He, yine... Olanları hemen yetiştirmişler sana bakıyorum. Şimdi beni iyi dinle Yakup. Yusuf da yeğenim sen de yeğenimsin. Bana ablamın emanetisiniz. Tırnağınız taşa değsin istemem oğlum. Canım benim onlarla bir alıp veremediğim yok dayı. Peki ne demek oluyor bu dargınlık o zaman? Hem sen ne diye karışıyorsun bu meseleye? Hı. Bak ya, bak evladım. Senden istediğim şu. Araya girme. Onlar babayla oğul. Yani etle tırnak. Yarın barışırlar sen ortada kalırsın. Yok yok, babam barışmaz. Peki ya barışırlarsa? Onlar barışırsa sen de dargunluktan vazgeçecek misin? Bilmiyorum dayı, hiçbir şey bilmiyorum. Hadi şimdi söz ver bana bakayım. Ben Yusuf'la konuşacağım, babasından özür dileyecek. ...sen de bu küskünlüğe son vereceksin. Söz değil mi? Peki, peki söz. Sen gönlünü ferah tut Yakup. Naime'ye yazdığın mektupları bana yolla. Bir fırsatını bulup ulaştırırım ona. Sağ ol, sağ ol. Sen asıl Naime'nin neler istediğini öğren yenge. Babamla Yusuf amı onları aldırdı. Ha sahi, Yusuf amla babam nerede? Tren kalkacak daha ortalarda görünmüyorlar. Hı. Babam galiba bir yerlere gizlendi ağlıyor. <gülüyor> Yok canım ağlıyorsa bile sevinçtendir. Oğlunun büyüyüp askerlik çağına gelmesi az mutluluk mu? Tam düşündüğüm gibi. Bak az ötede baba. Onu ilk kez ağlarken görüyorum. Ay işte Yusuf da geliyor. Ee eli kolu dopdol Yusuf amın onlar ya. Canım anlarsın ya. İstasyon büfesinden bir şeyler almış sana. Tuzlu fıstık, tütüm filan. Ne Şunları eşyanın yanına koyalım Yakup. Yolda can sıkıntısına iyi gelir. Zahmet etmişsin Yusuf ağam. Hah, işte babam da geliyor. Ha. Tren kalkmak üzere. Ver elini Dur, dur, dur babacığı. Sağlıkla git, sağlıklı dön. El öpellerin çok olsun yav. Hoşça kal yenge. Güle güle git Yakup. Güle güle dön. Allah'smadı ki Yusuf ağam. Güle güle kardeşim. Hadi, Hepinize eyvallah. Güle güle yavrum. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ee, i̇şte Yakup'u da askere yolladık. Şükür bugünleri göster. Yakup gitti. Ne olmuş gittiyse? Bugün Sakıp Efendi geldi dükkana. Aa, iyi, iyi. Şey, hadi şuradan çıkalım da yolda konuşuruz. Ee, ne diyor Sakıp Efendi? Bildiğin konu baba. Yine ev meselesi mi? Evet baba. Karısı Esma Hanım ev işinden dolayı biraz hoşnutsuzmuş. Naime konak yavrusu bir evden sonra iki göz odaya gönül indirmez diyormuş. Aa. Aynen böyle mi söyledi Sakıp Efendi? Aslına bakarsan pek yanlış da değil baba. Biliyorsun evimiz çok eski. Üstelik küçücük. İki aile barınamaz. En iyisi bu evi yıkıp yeniden yaptı. Ne diyorsun Yusuf? Elimizdekini avucumuzdakini taşa toprağa mı verelim yani? Söz keserken böyle bir şey hesapta yoktu. Baba ben sana ta baştan zengine dünür olmak kolay değil dedim. Beni o zaman dinlemedin. Madem ki razı değilsin... ...o zaman sen başka bir yol göster. Of, ne bileyim, ne bileyim, ne bileyim. Bir kez giriştik bu işe. Ben düşünmüştüm. Ne düşünmüştün baba? Şey, yok, yok. Var, şey. var. Dilinin altında bir şeyler gizli senin. Söyle bakalım hadi, söyle. İki evi bir arada istemezler diye geçirmiştim aklımdan ya. Ee. Evin eskiliğini, küçüklüğünü öne sürecekleri hiç aklıma gelmemişti. Yani... Yani bize yol görünseydi kolaydı, değil mi? Aman, aman, aman, aman. Bıktım artık, bıktım. Evlat demek, dert demekmiş meğer. Bana bak, işte dükkanın kasası orada, evde burada. Ne yaparsanız yapın, şunun sırasında kaç günlük ömrüm kaldı ki benim. Kırmaz mı yavrum? Düşük doğumdan beter diyenler boşuna mı demiş? Ah de Ah kendini böyle yormayacaktım. Yormayıp da ne yapacaktım? Allah. A kızım ev inşaatında çalışmak sana mı kalmıştı? Başka çaremiz yoktu ki Öyle doğru sen de haklısın ya. Ben sana biraz çorba getireyim yavrum. Sıcak sıcak iyi gelir. Bir şey içecek halim yoktur tane hala. Sen beni bırak da Gülcan'a bak. Çocuk üzülden perişan oldu. Üzülme kızım, ben şimdi hem Gülcan'ı avuturum, hem de çorbanı getiririm birazdan. Sağ ol halacığım, sağ ol. Hmm. Kapının önüne çömermiş. Ne düşünüyorsun Gülcan kız? <gülüyor> Annemin yanına girmemin için istemiyorsun hava. Annen rahatsızlanmış kızım, bırakalım da biraz dinlensin. Ya. Gece gündüz çalışır da rahatsızlanmaz mı insan? O da çalışmasın hala. Başkalarının annesi gibi benimle kalsın. E bazı şeyleri daha aklın ermiyor Gülcan. Biraz ay, daha büyür. Yakında okula başlayacağım ben. Ya doğru ya. Yaşlılık işte. Seni daha küçücük bebek sanıyorum ben Gülcan'ım. Büyüdüğünü bir türlü... Gülcan kız! Efendim dede. Koş yavrum. Deden bir şey isteyecek galiba. Ben de yemeği hazırlayayım. Geliyorum dede. Annen daha inşaattan gelmedi mi? Geldi dede. Geldiysen niçin ortalarda görünmüyor? Annem hastalanmış dede. Yukarıda yatıyor. Aaa nesi varmış? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi dürdane hala. Babam da annemi eve bırakıp gitti. İyi valla. E peki yemek? Dürdane hala yapıyor yemeği. Ah. <gülüyor> yine, orada burada sürünmeye başladık. Yaş altmış üç oldu, göçebelikten bir türlü kurtulamadık. Ah, Sakıp efendi. Ah. Senin yüzünden yine Dürdane halanın evine, ekmeğine muhtaç olduk. Ah. Güzel olmuş değil mi anne? Eh işte eskisine kıyasla biraz daha iyi. Hiç değilse yıkık dökük değil. Aşk olsun anne yalnızca o kadar mı? Yıktırılan ev iki odaymış. Mutfağı bile yokmuş. Şimdi ise her katta üç oda. Tek kusuru mutfağın ortak olması Bırak ya. onu ne bunu yapayım? da şu bilezik işini konuşalım. Güzide Hanım nerede kaldı ki? Kusura bakmayın Esma Hanım gazacağı bozulmuş mudur nedir? Durmadan söndü çay o yüzden gecikti. Hiç yorulmasaydınız Güzide Hanım. Hastalıktan yeni kalkmışsınız zaten. Bir şey içmemiz şart değildi ki. Olur mu buyurun? <gülüyor> buyurun Naime. <gülüyor> Teşekkür ederim Güzide abla zahmet oldu. Aha ne demek? Asıl zahmeti ileride sen göreceksin. Hayırlısıyla evlenip çoluk çocuğa karışınca. Vallahi Güzide Hanım Naime pek alışkın değildir işe güce. Sağ olsun çok nazlı yetiştirirdi babası. İnanır mısın bir tabak bile kaldırmadı ona. <gülüyor> Neyse asıl meseleye gelelim. Güzide Hanım diyecektim ki... Eee seni dinliyorum Esma Hanım. Elimden gelen ne olursa... Sizin elinizden gelecek bir şey olmasa gerek Güzide Hanım. Bu erkekleri ilgilendiriyor çünkü. Şu altı çift bilezik. Altı çift mi? <gülüyor> Bilmem ne diyeyim Dedim ya sizin elinizden gelecek bir şey yok Necip Ağa'ya da Yusuf Efendi'ye de selamlarımız söyleyin İyi, iyi de e, e, Hani biliyorsunuz ev yaptırdık Yani dükkanın sermayesi Bakın o bizi hiç ilgilendirmez gözüm Hamama giren terler Söz kesilirken biz şartlarımızı söylemiştik Uyması da sizin tarafa kaldı Bir çay daha Yok yok yo, yorulmayın Biz kalkacağız zaten Hadi kızım Naime. Kadına bak Güzide. Utanmasa dükkanı boşaltacaktı. Ne kadınlar varmış dünyada yahu. Onlar varlıklı insanlar Yusufcum. Niçin şaşırdın? Esma Hanım alıştığı şeyleri isteyecek elbette. Elimizin darlığı. Sermayeyi tüketmemiz nesini onun? Yapma be Güzide. Günün birinde kızı da bizim sıkıntılarımıza ortak olacak diye düşünmüyor hiç. Düşünmez, düşünmez canım. Hem Esma Hanım ta evi görmeye geldiğinde söyledi hamama giren terler diye. Hem de ne terlemek Güzide. Babam hesapları soracak diye ödüm patlıyor. Ya bir de o var. Of, of, of. Neyse, Neyse bırakalım artık bu konuyu. Yakup ne zaman geliyordu? Aa, hep bunu soruyorsun Yusuf. Dedim ya hafta sonu burada olacak. Gelsin de onunla konuşalım. Belki Yakup bir çare bulur. Bilirsin onun kafası daha iyi çalışır bu konularda. İnşallah öyle olur. Yoksa başımız dertte. Yırtık büyük yama küçük. Ya. Denkleştir denkleştirebilirsen. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk Şükran yenge. Elini öpeyim. Ah, sağ ol. Girsene içeri. Şey pek zamanım yok ya yenge. Canım buraya kadar gelmişsin. Bir kahve içmeden bırakır mıyım seni? Dayın ne der sonra bana? Dayım elin. Evde ya hadi kapıda dikilmeyelim. Peki. <gülüyor> Aa, saçlarını da iyice kesmişler. <gülüyor> Asker tıraşı böyle oluyor yenge. Ah, boş ver canım. Haftaya kalmaz uzar. Darısı damatlık tıraşına. <gülüyor> Şimdilik o uzak gibi görünüyor ya... Ay vay vay! Kimler gelmiş kimler? <gülüyor> gel gel bakalım şöyle bir sarılayım sana gel. <gülüyor> hey, hoş gelmişsin be yeğenim. Hoş bulduk, hoş bulduk Kazım dayı. Nasıl özlemişim sizleri. Biz de seni özledik be Yakup. Gel gel hele. sen de bize birer kahve yap. Ha, yok dayı yok fazla zamanım yok. Yengem yorulmasın. Biraz konuşalım da ben gideyim. Hayrola kötü bir şey mi oldu yoksa? Vallahi nasıl söylesem. Yoksa yoksa yine Yusuf'la bir anlaşmazlık mı var aranızda? Eh biraz. Şu evlenme meselesi değil mi? Evet yenge o mesele. Ya Allah aşkına söyleyin söz keserken askerlik dönüşü hemen düğün yapılacak demedik mi? Canım Yusuf da nişanı bozalım demiyor ki. Bir yandan evin yapımı öte yandan kız tarafının bitmez tükenmez istekleri. Altındı ipekliydi halıydı derken Yusuf'un soluk alacak hali kalmadı. Haklısın haklısın da yenge nişanlılık uzadıkça masraf da çoğalacak. İşte önümüzde kurban bayramı var. Naymen'in anasına babasına ötekilere alınması gereken bayram hediyelerini düşünsenize bir. Töre bu biliyorsun. Her bayram ayrı bir derd olacak bize. Eh, doğru işin bu tarafı da var ya. Bilmem ki ne yapmalı. Sen ne düşünüyorsun Yakup? Valla bana göre bir yol var ama. Nasıl bir yol? Borçlanmak dayı. Başka çaremiz yok. İnan Sakıp Efendi'ye görünmekten korkuyorum. Adam bizi suçlarsa verilecek karşılık bulamam diye. <gülüyor> düşünürüz düşünürüz. Bir kolay bulunur elbet. Ben gideyim dayım şimdilik hoşça kalın. Hadi güle güle yenge. Yani. Bir dakika güle. dursana. Buyur yenge. Ee, sen evdekilere söyle en iyisi yarın akşam yemeğe bize gelin. Bu konuyu enine boyuna konuşuruz. He? Peki yenge. Ha, aklımdayken Güz'i derken gelsin de bana yardımcı olsun biraz oldu mu? Oldu yenge söylerim hadi eyvallah. Güle güle. güle, güle. yüzüydü. Bana yardımcı ol dediysem durmadan dolaşıp dur demedim herhalde. Gel şöyle otur biraz. Tam iyileşmedin daha. Aman abla kaç ay geçti üstünden. Görüyorsun iyiyim şimdi. Hayır, hayır. Kendine iyi bakmalısın kardeşim. Düşük doğumdan daha tehlikelidir. Bereket kolay atlattın kimse duymadan bilmeden. Kimse duymadı ama ben perişan oldum abla. E, o halde otur sen. Madem ki öyle bana yorulmadan yapabileceğin bir iş ver abla. Bilirsin boş oturamam. İstersen şu sebzeleri ayıklayın. Ay yok sebzeleri değil ama... ...pirinci ayıkla istersen. Şu güzel elbisen kirlenmesin. Bunu Yusuf'un getirdiği bursa epeklisinden mi diktir? Değil Şükran abla. Bu elti yolu. Bizim götürdüğümüz hediye bohçasını boş göndermediler. Yusuf'a kupon bir takım elbiselik... ...babama bir... Aman övüp durma şunları. <gülüyor> e, adet işte yollayacaklar elbet. Onca varlıklı insanlar... ...elti yolu diye basmayı keteni yollayacak değillerdi ya... ...hem karşılığını fazlasıyla ödettiler Güzide Hanım... ...hiç sevinme. Orası öyle de bana kalırsa... Kız Güzide... ...Yakup dün bize uğradığında bir şeyler geveleyip durdu ya... Pek, <gülüyor> ...herhalde düğün hemen yapılsın diye... ...sizden yardım istemeye gelmişti. Evet evet açık açık bunu dedi. Dahası... E? Galiba Kazım'dan borç istemeye niyetli. Sen ne dersin bu işe? Aslına bakarsan ben de şaşırdım kaldım abla. Fakat Yakup'un haklı tarafları var. Gerçekten de nişanlılık uzadıkça masraf çoğalıyor. Ben de borç harç bir an önce düğünü yapalım diyorum. E i̇yi o zaman. Sen razı olmasan borç verdirtmezdim Kazım'a. Madem ki aklın yatmış... ...varsın biraz destek olsun. Sağ ol abla. Akşam erkekler gelince yemekte bu konu açılacak. Biz iki kadın az birliği edersek... <Gülüyor> Masada karşı duvarın yanına kurulsun isterseniz Güzide Hanım Misafirlerin çoğu ayakta kaldı Siz bizim davetlilerimizi düşünmeyin Esma Hanım Önce kız tarafını ağırlayalım Sonra bizimkilere de sofra kurarız Hadi oyalanma Güllü'yle Bazı masaların pilavı tükenmiş Oralara da yemek gönder Olur Şükran abla Sen de meyveleri tatlıları hazırlar Sahil siz niçin yemeğe oturmadınız Esma Hanım Canım ben yabancı değilim ki sonra da yesem olur. Elbette yabancı değilsiniz Esma Hanım. Ama daha düğünün ilk haftasındayız. Düğün yemeği bitene kadar konukluğunuz sürer. Peki. İsterseniz Nayme'nin yemeğini ben götüreyim. Ah onun yemeği çoktan götürüldü Esma Hanım. Belki kızlar tatlısını bile yedirmişlerdir gelinimize. Nayme artık bize emanet. Siz kaygısız olun. <Gülüyor> Nayme, Nayme, ne olur üzme beni. Ne olduysa anlat. Ben bu eve hizmetliğe gelmedim Yakup tamam mı? Yoksa şu odun taşıma işi mi? Bu en sonuncusu. Ben karnım burnumda odun filan taşıyamam. Dahası bacak kadar çocuğun bile laf sokuşturmalarına katlanamam. Anladın mı? Ne? Gülcan mı? Kırarım onun bacaklarını alemallah. Ne diyebilirmiş ki sana? Oo neler neler. Ben çok gezdiğim için sen bana kızmıyormuşsun. Ayakkabılarım çabucak eskiyormuş. Bunlar hep anasının öğretmeleri bilmiyor muyum ben? Sen üzülme canım sen üzülme ben hallederim sonra. Şimdi gel yemeğe gidelim hele. Ha? Yok Yakup sen git. Ben bundan böyle ne onların sofrasına otururum ne de o kadının pişirdiğini yerim. Görürler onlar. Gülcan bunları okulda öğreniyor herhalde. Okula ne hacet Yakup? Dedim ya anası varken. Hı, gösteririm ben onlara. Yakup. Naime niye sofraya gelmedi? Canı istemiyormuş baba. O ne hal ya? Bir yandan Yusuf'un karısı suratı bir karısı sofrayı kurar gider. Öte yandan Naime. Baba dedim ya Güzide hasta diye. He. Peki Gülcan? O da ders çalışıyordur herhalde. Çalışsın bakalım. Okuyup olacaksa? Yusuf. Bakıyorum da senin Güzide rahmetli ananı hiç aratmaz oldu. Hep hasta, hep hasta. Bunda şaşacak ne var baba? Yapı işçiliğinden odun kırıcılığına, ev işinden... Yapmasın efendim, yapmasın. Biraz da kızını çalıştırsın. Ama tutturmuşsunuz bir, okutacağız da okutacağız. Peki, senin karın niye çalışmıyor Yakup? Benim karım iki canlı Yusuf ağam. Güzide de öteki odada canıyla boğuşuyor Yakup. Kimse öldü mü kaldı mı demiyor. Ne edecektik yani, ne edecektik? Nayme bu haliyle bir de hizmetçilik mi edecekti ona? Şimdi ağzımı açtırma Yakup. Hı. Yusuf, sen ne demek istiyorsun yani ha? Bir şey dediğim yok baba, size afiyet olsun. Ben gözüdenin yanına gidiyorum. Siz de gönül rahatlığıyla yemeğinizi yiyin bakalım. Yusuf. Efendim canım. Sen misin? Benim canım. Ayy Nasıl çok, oldun? Çok kötüyüm Yusuf. Öteki sefer böyle olmamıştım. Ah öldüm. Senin, senin. Böyle ırgat gibi çalışırsan, iki canlı bir kadın tonla odunu kırarsa. Yusuf. Yusuf dindir şu ağrımı olur. Kiremit isteyeyim canım sana. Biraz keser acını. Bırak kiremiti filan Yusuf. Şükran ablamı getir bana. O bir şeyler yapar belki. Olur canım, olur. Hemen gidiyorum. Yarın ilk işimiz doktora gitmek olacak. Dikkat bu akşam şehir sinemasında bu akşam şehir sinemasında. Allah Allah Allah Allah. Oğlum şunlara bak hele ne olacak bizim halimiz? <gülüyor> Geçip giden şu tango kadını mı söylüyorsun baba? Bir tek o ki Yakup yok şehir sinemasında İstanbullu Muganyeler. Yok şeytan icadı... ...atsız arabalar. Aa, asriyleşiyoruz ya baba. Aman bırak Allah sen. Ben sana bir şey diyeyim mi oğlum? Hı. Bunlar kıyamet alametleri. Oho, oho. Sen bir de bizim evde olanları bilsen. Neyi? Yusuf ağamın yaptığını. Yine ne yaptı söyle öyle. Karısı hastalanmış diye geçenlerde. Ee? Hani Naime'nin doğumundan önce. E, ne olmuş hastalandıysa? O zaman... Doktora götürmüş karısını. Hem de kadın doğumcuya. Ne? Doktora mı götürmüş gencecik kadını? Ne? Olamaz. Olamaz. Benim oğlum böyle bir şey yapamaz. Ne cibağının gelinine? Olmuş ha? bile baba olmuş. Bir sürü de ilaç yazmış adam. Dünyanın parası. Hem para sıkıntısından şikayet ederler ha, hem de... Ben bunun hesabını sorarım ona. Hmm. Bakalım dükkanda mı şimdi? Nerede olacak ki? Ah, belli mi olur onun işi? Ya biricik kızına defter kalem almaya gitmiştir... ...ya da sevgili karısını yoklamaya. Bundan sonra karısını yoklamaya da... ...başka işlerine de çok zamanı olacak onun. Ha. Demedin mi sana ya baba? Bak bak bak. Ya, dükkan kapalı işte ben ha. bilmez miyim? <gülüyor> Vakit öğleye geliyor... ...veğimiz ortalarda yok şu hale bak. Ey Yusuf, alacağın olsun senin. Bunu yanına bırakırsan. Sen tatlıcanın üzme baba geç öyle, geç. İstersen bir çay söyleyeyim sana. Bırak şimdi çay söylemeyi daha iftah bile etmedik oğlum. Sen bilirsin baba, sen bilirsin. Aa! işte geliyorum. Nerede ne o? Aa, tamam. Gelsin, bırak gelsin. Selamünaleyküm. Aleykümselam Yusuf'a. Çok şükür gelebildin yahu. ...nerelerdeydin bakayım bu zamana kadar. Bilmiyor muydun? Biliyoruz tabii biliyoruz. Karının yanındaydın değil mi? Evet baba. Güzide'nin yanındaydın. Kadıncağızın hali çok kötü çünkü. <gülüyor> Doktora götürmüşsün ya. Evet götürdüm. Hani para sıkıntısı filan diyordun da. Bırak parayı Yakup. Asıl meseleyi soracağım ben. Neymiş asıl mesele? <gülüyor> şuna bak şuna şuna şuna. Sanki bilmiyor da. He. Bana bak. Sen de... Hiç utanma, sıkılma. Günah korkusu kalmadı mı ha? Ne ne ne ne demek genç kadının elini adamına götürmek ha? Ölümemi terk etseydin Seyyidim baba. Ağamda Asri adam oldu ya baba. Ha. Kızını okutan, ha, ha, karısını ha, ha. doktora götüren sonra eden. Bana bak şimdi ya. seni. Çek sen, çek bırak bakalım. Çekelim. Çekelim, Çekelim ya. Allah'ını seven tutmasın. artık. kalktım. Ne yapıyorsun ya? Çek şunu. Çek şunu. Ha. Ona ne sataşacağını bana satasın sen sataştaydın ha! Gelsene erkek sen hadi! Gelsene! Baba bırak sen! Bana tamam. bak baba! Bana bak! Bırak! Çek! Bırak, sen verir, çek. Bir şey yapacağım çek yok! Rağmen, bırak Yalkum! Çeke çek, Bırak şey, şey yapmayacağım! Yapayım, çek, konuşacağım çek. sadece! Ya, bak, ya. bak. Çık! hadi! Evet gelelim sana! Babam olmayacaktın ki! Cümle alem bilsin artık başımıza ne geldiyse senin yüzünden geldi! sevgisizliğinle cahilliğinle para hırsıyla iki kardeşin sen düşman ettin aldık gönlün anahtarını başına çal al ben ekmeğimi taştan çıkarırım nasıl olsa <gülüyor> ...doyuracağım karnını. Sus Halit'im, sus canım. Olana bir Oy nazarlık çocuğum. tak Naime. Galiba nazar değdi çocuğa. Ağlayıp duruyorum. Takmaz olur muyum Yakup? Bilmez miyim üstümdeki kem gözleri? Öf, yapma ben Naime. O kadar da değil. Çocuğun yüzünü ancak bir iki kez gördüler. Hmm, ne demezsin. Bu kadar kavga neden çıktı sanıyorsun sana? Söyle bakalım. Neden çıktı? Erkek çocuk meselesi. Güya Güzde Hanım'ın ölü doğan bebeği erkekmiş. Ee. Diyelim ki öyle. Bunun kavga ile ilgisine. Ne mi? Yengen erkek çocuk doğursaydı bize böyle düşman olmazlardı. Kıskançlık işte, haset. Nayme, Allah aşkına böyle konuşma. Zaten canım sıkılıyor. Niye sıkılıyormuşsun bakalım? Anlat da bilelim. Ya bilmiyor musun? Borç kırıtlakta. Başka? Hepsi bu kadar mı? Değil tabii. Dün Kazım dayımla karşılaştım. Ee? Dayım bize çok kırgın Nayme. Yusuf ağam çok zordaymış. Bundan bize ne peki? Bize ne olur mu? Nişan yüzüklerinden başlayarak para edebilecek her şeylerini satmışlar. Yatakları, bakırları, halı, kilim, para edecek ne varsa. Bir gece kondu yapmışlar. Anlat anlat başka. Yusuf ağam uzun yol şoförlüğüne başlamış. Genceci kadınla küçücük kız çocuğunu dağın başında yalnız bırakıp gitmek kolay mı sanıyorsun? Sen kendi derdine baksana ya. Ne derdi be? Hangi dert? Baban. Ondan büyük dert mi olur? Baksana, aylardır yüzeyik. Olur olmaz şeye kızıp daralıyor. Sonra. Ee, devam etsene sonra Annemlerin bize gelip gitmesine homurdanıyor Başka? Aman Allah aşkına git başımdan Kör ölür badem gözlü olurmuş Ben mi dedim sana ağanla kavga et diye Ne haliniz varsa görün Yavaş ol kızım düşeceksin Geçtim anne sınıfı geçtim Ay, Çok şükür kızım Bugünü de gördüm ya çok şükür Ay, Hepsi peki yani bak karnemi. Bakmaya gerek yok ya ver bakayım Aferin güzel kızıma Ay, Gerçekten baştan sona peki Şimdi babam da burada olsa da Karnemi görseydi Bakarsın bu hafta sonu gelir kızım Hatta bakarsın şirket onu dışarıya Yollamazmış artık o zaman ne iyi olur değil mi? Babam hep bizimle olsa. Ortaokula giderken sabahları evden onunla birlikte çıksak. Okul kapısında beni beklemekten kurtulsan anneciğim. Yoo artık büyüdün. Bundan sonra yalnız gidip geleceksin. Oldu mu küçük hanım? <gülüyor> Gülcan. Ne oldu? Şu gelenleri gördün mü? Kimi? Canım şu mantolu kadını. Hani kucağında çocuk olan. Ha tamam şu yeşil mantolu kibar kadın. Kim onlar anne? Mayime yengenle oğlu. Neydi çocuğun adı? Ah, Halit'ti galiba. aklında bir yaşa benim güzel kızım. Halit'ti ya. Ah yavru nasıl da büyümüş. Ne tatlı bir çocuk olmuş. Yengemi şimdi hatırladım anne. Ah, giyimi ne güzel. Sanki hiç yaşlanmamış gibi değil mi? Ne diye yaşlansın kızım. Hiç kara gün görmedi ki. Cefayı biz çektik. Sefayı onlar sürdü. Bizi tanımadı bile. <gülüyor> Belki de tanımazlıktan geldi. Hani deden böyle süslü püslü giyinenlere kızardı anne? Yalnızca böyle giyinenlere kızsaydı neyse kızım. Doktora gidenlere, okuyanlara, fazla para harcayanlara. <gülüyor> Belki artık okuyanlara da kızmıyordur ha. Ortaokula başladığımda gidip elini öpsem diyorum. Ah, bence çok iyi olur Gülcan. Zaten iyice çökmüş zavallı. Gel gelelim baba. Ah, ben babamı razı ederim anne. Hiç sanmıyorum Gülcan. Geçenlerde Şükran teyzen söyledi. Deden çok pişmanmış yaptıklarını. Barışmak istiyormuş. Babana biraz çıtlatacak oldum. Beni konuşturmadı bile. Ne dedi anne? Ben onu defterden sildim dedi kızım. Hala geçmedi öfkesi kızgın. <gülüyor> Ama olmaz ki. Elbette olmaz. Olmaz ya benim elimden bir şey gelmiyor. Bak yağmur atıştırmaya başladı. Hadi adımlarımızı açalım. Islanmadan bir an önce Şükran teyzenlere yetişelim de şu dantelleri teslim edelim. Dantel işleten kadın teyzeme parayı bırakmıştır değil mi? İnşallah kızım. O paranın tek kuruşuna dokunmayacağım. Senin okul masrafların için bir yana ayıracağım söz. Yamanto. Onun da çaresine bakacağım çocuğum. Ben artık Şükran teyzemin eskilerden diktiklerini giymek istemiyorum anne. Ben de istemiyorum kızım ben de. ...Halit'in üstündekileri görmedin mi sanıyorsun? Ee, Naime. Ver kahveyi biraz da ben çekeyim. Yorulmusundur Naime. Ben çekerim. Ee, yine ne oldu? Babam canını mı sıktı? Bilmiyormuş gibi sorup durma Yakup. Yemek götürüyorum istemiyor. Çamaşırını yıkamama izin vermiyor. Evinde oturuyoruz diye bize bunca eziyet etmeye hakkı var mı yani? Ya onun asıl derdi başka bilmiyor musun? İyi ya canım. Git çağır Yusuf Ağa'nı barıştır onları. Bana ne? Canım. Barışmasına barışsınlar da. Ee? Korkuyorum Naime. Allah Allah. Ne var bunda korkacak? Yusuf Ağa'mdan korkuyorum. Beni kovmasından. Aslında... Büyük haksızlık ettik ona Naime. Ben kimseye bir şey yapmadım ya. Canım seni kastetmedim ki. Babamla ikimiz her şey bizim yüzümüzden oldu. Söylesene bu pişmanlık ne zaman başladı sende? Ha? Halit hastalandığında anladım bazı şeylerin Naime. Hani doktora götürmüştük ya. O zaman Yusuf'a ama hak verdim. Sonra? Sonrası babamın öfkesi bize çevrilince. Öfke? Necibağ'ın öfkesi? En çok ben çekiyorum onu Yakup. Huysuz bir çocuk gibi. Öyle deme Nayime sen yine karşılık veriyorsun. Gözüde yenge ağzını bile açmazdı zavallı. Aslında iyi bir kadındı o. Ben de pişman oluyorum zaman zaman. Hele babanı iyice tanıdıktan sonra. Neyse. Bunları konuşmanın yararı yok şimdi. Doğru. Neciba Hanım bir ayağı çukurda artık. Nayime ne yapmalı? Vallahi bilmem ki. Aslında biliyor musun benim aklımda bir şey vardı. Da... Nedir o? Halit'i diyorum. Galiba en iyisi onu yollamak. Nasıl yani? Canım, Bizim adımıza değil de dedesinin adına gidecek çocuk. Bilirsin elçiye zeval olmaz. Yusuf ağam küçücük çocuğu karşısına alacak değil ya. Evet pek fena fikir değil ama... ...yedi yaşlarında çocuk oralara gidemez ki. Bilmediği görmediği uzak bir semt. Sen işin o yanını bana bırak Naime. Yalnız gönderilmeyim miyim küçücük çocuğu? Gitmesek de gelmesek de o ev bizim evimizdi Gülşen sana sesleniyorum duymadın mı beni? Nereden çıktı bu şarkı? Of bilmem. Belki de uzakta bir evimiz olduğu için. Ne evi kızım hangi ev? Bizim ev baba dedemlerin evi. Bana bak bizim ne uzakta bir evimiz var ne de senin deden. Ne olur beni dinle baba. Bir şey günlerdir aklımdan çıkmıyor. Neymiş o aklından çıkmayan şey bakayım? Geçenlerde okuldan gelirken dedemi gördüm. Nerede? Merkez camisinin orada. Bastonuna dayanarak yürüyordu. Görseydim baba... Ee, ne olmuş yani? Ne var bunda böylesine üzülecek? Görsen sen de üzülürdün. Çok yaşlanmıştı. Ufacık bir çocuk kadar kalmıştı. Öyle dalgındı ki beni görmedi bile Canım görse bile tanımazdı ki zaten Kocaman ortaokul öğrencisi oldun Nasıl tanısın seni Ama ben görmesini tanımasını isterdim Tamam tamam, tamam. Hadi kalk sofranın kurulmasına yardım et biraz Sen de annen gibi Yufka yüreklinin tekisin Bize acımayanlara biz niye acıyacakmışız Yufka yürekli olmak Kötü bir şey değil Uzattın ki baba Uzattın ama Gülcan Hadi bakalım mutfağa Ben de biraz dinleneyim şu uzun yolculuklardan dönünce bir türlü kendime gelemiyorum. Kulaklarımdaki uğultu günlerce kesilmiyor. Adamın dediğine bakılırsa şu ev olmalı Halit. Şu mavi kapılı olan mı? Canım duvarlarından hanım elleri sarkan ev işte. Ben de onu hmm. diyorum ya babacığım. Bizim oralara hiç benzemiyor. Ne kadar bakımsız yerler değil mi baba? Öyle oğlum öyle. Neyse ben burada bekleyeceğim sen git şimdi. Dediklerimi unutma Halit. Unutmam baba. Hadi koş. Dedemle o kadar çok konuştuk ki sizleri. Ben Halit'im. Ee, Gülcan. Kim geldi kızım? Biraz bekle anne şimdi görürsün. Hadi içeri girelim bakalım. Bizimkiler nasıl şaşıracaklar şimdi? Bilin bakalım size kimi getirdim. Nereden bilelim kızım? Gel bakalım delikanlı. Peki amca. Amca diyor. Bu... O olmasın? Yok canım. Nereden o olacak? Tanıştırayım. Bu Halit. Yakup amcamın oğlu. Halit ha. Hoş geldin yavrum. El öpenlerin çok olsun. Otur şuraya otur. Amcanla yengenin arasına kurul bakalım. Çay seversin değil mi Halit? Kızım dur hele dur. Baban haklı Gülcancığım. Çocuk biraz soluklansın. Ha, i̇yi ya o zamana kadar çay demlenir. Yorulma Gülcan abla hemen gideceğim. Hayrola oğlum acelen ne böyle. Bak amcan da evde. Biraz hasret giderirsiniz. Ben şey için geldim yenge. Çekinme evladım söyle. Hani dedem yani sizleri çok özlemiş. Özlemiş ha. Durmadan sizleri anlatıyor. Hep ağlıyor dedem. Ne dedin? Ağlıyor mu? Ağlıyor ya. Diyor ki oğlumu görmeden öleceğim diyor. Deden çok mu hasta yavrum? Çok hasta yenge. Aferin Halit, iyi ki geldin. No, bakıyorum sen dünden hazır mısın gözüyle? Evet baba. İkimiz de dünden hazırdık annemle. Hem sizin kavganızdan, dargınlığınızdan bize ne? Gülcan, kızım saksız değil ki Yusuf. Büyüklerin dargınlığından çocuklara ne? Gülcan'ın kardeşi yok. Galiba Halit'in de yok. Değil mi Halit? Evet yenge. Öyle çok isterdim ki bir kardeşimin olmasını. Olacak oğlum. Bundan sonra bir ablan olacak. Ama sizler babanla amcan gibi olmayın ne olur. Kızı Sen fazla ileri gitmedin mi? Hiç de ileri gitmedim Yusuf. Şunların sevincine bak Allah aşkına. Kim derdi ki günün birinde çocuklar büyükleri bir araya getirmek için çabalayacaklar? Kim bilir. Belki de siz haklısınız. Daha gelen giden yok baba. Aa, ben de Yusuf geldi sandımdı da. Gelecekler babacığım gelecek dersen kendini üzme. Şey, beni kandırmıyorsun değil mi Yakup? <Gülüyor> Oğluma hasret ölmeyeceğim değil mi? Canım ne diye kandırayım seni baba gelecekler diyorsam öyledir. Yakup. Buyur baba. Naime duymasın ama. Naime sen mutfağa git bir çay koy. Peki gidiyorum. ...ne kadar para vereceksin. Babacığım... ...kaç kez anlattım sana. Hakkı neyse vereceğim dedim ya. Tamam tamam kızma kızma. Ha, geldiler işte. Yakup kapıya baksana. Bakıyorum Naime bakıyorum. Hey gidin Naime. <gülüyor> Yakup... ...kapıya da baksın varsın. Ah, ah, bir kızım olsaydı, <gülüyor> onun yanına yakışırdım belki. Ya ama, değerini bilir miydin bakalım? Güzide'nin değerini bildin mi Neciba? Ya çocuğunun, çocukları kız oldu diye dünyayı burnundan getirmedin mi onların? Sen bunlara layıksın Necmi. Layıksın. Hii. Yusuf. Oğlum. Sen ha? Geldin ha? Geldik baba. Ee, pe peki ona, ona, onlar nerede? Ha? Gelinim, torunum. Onları getirmedin mi yoksa? Getirdim getirdim. Naime ile hasret gideriyorlar ayaküstü. Şimdi girerler Yoksa hemen mutfağa mı girdik de. Bilirim bilirim. İş görünce dayanamaz. Baba Naime iş yaptırır mı ona baba? Tamam oğlum tamam. Kısma. kısma Öyle dilime geldi söyledim işte. Dede. Gülkan. Yavrum. Ha. Gel bakalım yanıma gel. Senin çöreğinim ben. Dünyalara değer bu öpüşün yavrum. Aa ama sakalların yüzüme batıyor dedeci. <gülüyor> Öyleyse sen de başını gözme yastı o zaman ha. ha. Halit, Halit, sen de şöyle gel bakayım. Ha, ha. <gülüyor> Her biriniz bir yanımda. <gülüyor> Biliyor musunuz çocuklar? Bu ayrılık... ...Yemen askerliğinden de zor geldi bana inanın. Çok şükür. Çok şükür bugünü de gördüm. Gelinler. Gelinler. Hadi siz de gelin bir an önce. Oğullarım... ...korunlarım yanımda. Birazdan... ...gelinlerim de burada olacak. Artık... ...ölsem de gamyemem.